Salatu ve selamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd bugün sizlerle inşallah o teala bugün sizlerle de... nawakidul islam الإسلام... Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimullahu Teala'nın Mevakidül İslam'ını e, şerh etmeye çalışacağız. <gülüyor> Kitaba şerh etmeden <baş>, e, önce <gülüyor> bazı meselelere değinmek istiyorum. Muhammed İbni Abdülvahab Rahimullahu Teala burada 10 e, mesele zikretti. <gülüyor> 10 dinden çıkaran, İslam'dan çıkaran meseleyi zikretti. Halbuki dinden çıkaran meseleler 10 tane değil. Bilakis daha fazla. Bazıları 600'den fazla dinden çıkaran e, amilleri zikretmiştir. Bundan dolayı ilim ehli Muhammed bin Abdülvehab neden? On şeye hasrettiği hakkında ihtilaf etmiştir. Bazıları demiştir ki çünkü bu on meselede icma var. Fakat doğru olan görüş, Muhammed İbn Abdül Teala kendisi kitabın sonunda e, diyor ki: innehu akser vuku an. Bu on meseleler insanlar arasında e, çokça vuku bulduğundan dolayı bunları zikretti. Dolayısıyla bu on meseleyi zikretmesinin sebebi insanlar arasında çokça hukuk bulduğundan dolayı tenbih etmek için bunlara e, zikretti kitabında. Kitaba başlamadan önce bazı mukaddimeler yapmak istiyorum. Birinci mukaddime, tekfir, haksız yere birisini tekfir etmek çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü Allah hakkında bilmediğin bir şey söylemektir. Haksız yere birisini tekfir etmek demek, allah Teala bu, kişi, bu kişiyi Müslüman olarak kabul etmiyor demektir. Ve haksız yere bir kişiyi tekfir ettiğin zaman, Allah hakkında ilimsizce bilmeyerek cehaleten konuşmuş olursun. Zira tekfir allahu Teala'nın hakkıdır. Allah hakkında ilimsizce konuşmak ise büyük günahlardandır. Zira Allahu Teala diyor ki: <gülüyor> İnne ma harrama rabbiyal fawahişa. Ma zahara minha ve ma batın. Teala zahiri ve batini fahişeleri, pis şeyleri, kötü şeyleri haram kılmıştır. Vel isme günahı, haram kılmıştır. Vel baghiy biğayrıl Haksız yere zulüm etmeyi, aşırılığa gitmeyi haram kılmıştır. وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ Hiçbir delil olmadan hiç, hiçbir delil olmadan şirk koşmayı haram kılmıştır. Tabi şirkin hiçbir delili yok. Fakat burada <gülüyor> İlim ehli buna minbabil vakıya diyorlar. Yani vakiye olan şirk koşanın hiçbir delili yoktur. Hiçbir şirk koşanların hiçbir delili olmadığı halde şirk koşmaları ve en ala ve alallâhi la ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi Allah haram kılmıştır. İbn-i Qayyim rahimullahu te'ala e'lâmul mûk'i'in isimli kitabında der ki Allah bu ayette birçok günahı zikretmiştir ve en azından en hafifinden başlamıştır. Kötü şeylerden, sonra günahdan, sonra zulümden, sonra daha büyük şeylere şirkten, sonra şirk gibi büyük günah olan Allah hakkında ilimsizce konuşmayı zikretmiştir. Dolayısıyla İbn Kayyim diyor ki şirk ile Allah hakkında bilgisizce konuşmak Allah Teala ikisini birlikte zikretmiştir. Bu da Allah hakkında ilimsizce konuşmanın ne kadar tehlikeli olduğuna delalettir. Zira bir kişi hakkında ilimsizce, cahilce kafir dediğin zaman bu Allah hakkında sen imza atmış oluyorsun. Allah hakkında Allah bu kişi kafir olarak kabul ediyor demiş oluyorsun. Ve bu haksız yeri olduğu zaman Allah hakkında ilimsizce konuşmuş olursun. Bundan dolayı İbn-i Kayyum Rahim Teala El-Kafiye isimli kitabında el Kafiye el El-Şafiye isimli kitabında der ki El-Kufru el Hakkullahi Thumme Rasuluhu El-Kufru Hakkullahi ثُمَّ رَسُولِهِ Küfür Allah'ın ve Resulü'nün hakkıdır. بِنْ نَصْ يَسْبُتُ لَا بِقَوْلِ فُلَانِ نَصْ ile sabit olur. Fulan kişi kafir dediğinden dolayı kişi kafir olmaz. İkinci tehlike sebebi kişi haksız yere bir kişiye kafir dediği zaman bu küfür kendisine iade olunur, döner. Zira bukardi geçen ebure'ın hadisinde Selim. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki mü ehhi ya kafir kim kardeşine ya kafir derse senkana ke vailla er o kişi kaâfir değilse kendisine döner diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde bir kişiye haksızca tekfir etmenin tehlikesinin bir sebebi de Bu ümmette ilk bidat fırka, ilk sapıklık, ilk ehl-i sünnetten ayrılan hariciler olmuştur. Ve bunların bidati ise insanları haksız yere tekfir etmekten dolayı bu bulmuştur. Zira hariciler sahabenin ileri gelenlerini, Uthman radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu, Muaviye radıyallahu te'ala anhu gibi sahabileri <gülüyor> tekfir ediyorlardır. Fakat burada şu anlaşılmaması gerekir. Burada zikrettiğim haksız yere insanları tekfir etmek tehlikeli. Buradan da anlaşılıyor ki, haklı olduğun zaman, tekfir etmek mezmun bir şey değildir. Zemmedilmiş, kötüle, kötülenmiş bir şey değildir. Bundan dolayı sahabe zekatı kabul etmeyen, vermeyenleri tekfir etmiştir. Aynı şekilde İmam Ahmed bin Hanbel İbn Abi Duat Kur'an mahluktur diyen Mu'tezile'nin reislerinden İbn Abi Duat'ı tekfir etmiştir. Kade'şafiî, hafz ı Fardı tekfir etmiştir. Neden? haklı olduklarından dolayı. Bizim konumuz ise haksız yere insanların e, tekfirine eee etmektir. Ana kul hal hadiste geçen demin ki Ebû Hüreyre hadisinde geçen kim bir kardeşine kâfir derse eğer o kâfir değilse kendisine döner hadisteki küfür küçük küfürdür. Şeyhülislam İslam İbn Teymiyye Mecmûu'l-Fetâva cilt 7'de Dediği gibi bu küçük küfürdür. Çünkü hariciler sahabeyi tekfir etmişlerdir. Fakat sahabe bu haricileri tekfir etmemiştir. Şeyhülislam İbni Teymiye bunda icma var diyor. Yani sahabenin haricilerini tekfir etmediği etmediğine ehl-i sünnetin icması var diyor. Hariciler ise Ali radıyallahu teala anhu ya kafir demişlerdir. Ve Ali radıyallahu teala anhu icmaen cennetliktir. Peygamberin cennetle müjdelediği sahabedir. Dolayısıyla haksız yere tekfir etmişlerdir. Ve bu küfür kendilerine dönmüştür. Haricilere dönmüştür. Ona rağmen sahabe onları tekfir etmemiştir. Buradan da anlaşılıyor ki buradaki küfür küçük küfürdür. <gülüyor> İkinci mukaddime kardeşler, küfre götüren deva ya dedikleri veya deva-fi'a dedikleri meseleler, yani küfre götüren meseleler. İnsan neden kafir e olur? Hangi sebep o kişiyi küfre götürür? İbn-i Kayyum isimli kitabında altı meseleyi zikretmiştir. Veya beş meseleyi zikretmiştir. Altıncı meseleyi de miftah der saadeti zikretmiştir. Birinci, küfür insanların küfür etmesi, dinden çıkmasının sebepleri kufrut tekzib. Yalanlama küfürü. Kur'an ve sünnetten herhangi bir şeyi yalanladığın zaman Allah ve Resulünü yalanladığın zaman bu kişiyi küfürü götürür. Zira Allah Teala diyor ki: "Ve men azlamu mimmen iftara ala Allahi kadiban." Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim olabilir? "Aw kazzabe bil Veya hakkı tekzip eden, yalanlayandan daha zalim kim olabilir? "Eleyse fi cehenneme meswalan lil kafirin?" Kafirler için cehennemde yer yok mudur diyor Allah Teala. Cehennemde yer var. Dolayısıyla Kur'an ve sünneti tekzip eden, yalanlayan Allah Teala kafir diye isimlendirmiştir. <gülüyor> aynı aynı şekilde tekziple birlikte cuhud kufuru de vardır. Cuhud ilim ehli diyor ki tekzip ile cuhud arasındaki fark cuhud yalanlamakla birlikte inat. inat ederek tekzip e, yalanlamak. Yalanlamakla birlikte inat ederek e, yalanlamak diyorlar. Tekzibden, tekzibin kısımlarını yalanlamayı sayarsak, tehlil ve tahrim, helal olan bir şeyi haram kılmak veya haram olan bir şeyi helal kılmak, aynı şekilde tekzibdir. Bunda da icma vardır. İcma Şeyhülislam İbni İbn As-sarim İl-Meslul isimli kitabında nakledir. Yani, bir kişi helal, icma ile sabit olan, helal olan bir şeyi haram derse veya icma ile sabit olan, haram olan bir şeye helal derse bu kişi küfrü tekzib, Allah'ı yalanlamıştır. Ve Resulü'nü yalanlamıştır. Dolayısıyla dinden çıkmasına sebeptir. İkinci defi sebep, kişiyi küfre götüren ikinci sebep ise İbni Kayyım'ın medarici de dediği gibi kufrul iba vel istikbar yani inat inadından dolayı küfür etmek dinden çıkmak İslam'ın hak olduğunu biliyor Kur'an ve sünnetin hak olduğunu biliyor fakat inadından dolayı bunlara inanmıyor iblisin yaptığı gibi şeytanın yaptığı gibi allah Teala'yı biliyor emirlerinin hak olduğunu biliyor fakat kibrinden dolayı emirlerine uymuyor. Bu ise, bu da küfürdür. İbn-i kayy Salik'inde der ki, وَهَذَا أَكْسَرُ كُفْرِ الْعَالَمِينَ Bu da, insanların çoğu, alemin çoğu, bundan dolayı küfre girer. İnatlarından dolayı kafir olurlar. Çünkü allah Teala diyor ki, اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَا وَالْسَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Ancak iblis secde etmedi. اَبَا yüz çevirdi kibirlendi. Ve kafirlerden oldu, diyor. Üçüncü sebep ise, eşek. Şüphe etmek. Çünkü şüphe, tasdiki, tevhidin şartlı olarak, o şartı olan tasdik, yani onu tasdik etmek, tevhidi Allah ve Resulü'nün getirdiği şeyi tasdik etmeye munafidir, zıttır. Kişi Kur'an ve sünnete şek ettiği zaman, o, o kişi de yine şüphe İcma ile sabit olan bir şey şek ettiği zaman o kişi de yine e, küfre girmiş olur. Çünkü Allahu Teala ayetinde diyor ki: "Ve azun en de hadi ebede." İki kişi hakkında zikrederken bir tanesi kendi e, bahçesi hakkında diyor ki: azun en de hadi ebede. Bu şeyin hiçbir zaman yok olduğunu zannediyorum." "Ve ma azun ve zannediyorum ki kıyamet hiç kopmayacak. Kıyametin kopmayacağından şüphe ettiğinden dolayı bu kişi küfre girmiştir. Bundan dolayı diğer arkadaşı diyor ki, akefert abilediği halakak. Seni yaratana küfür mü ettin? Dolayısıyla şek İslam hakkında şek ve şüphe küfürü gerektiren şeylerdendir. Dördüncü sebep ise kardeşler nifak yani dışı başka batını içi başka olandır ve nifak iki kısımdır itikadi nifak ve ameli nifak İtifaki, e, itikadi nifak ise kalpte olan nifaktır bu ise küfürü gerektirir. Yani dıştan başka inanıyor, içinden kalbinden Kur'an ve sünnete inanmıyor. Bu küfürdür. Bir de amended olan nifak var. Bu da münafıkların alametlerinden bir alameti olmasıdır. Misal kişinin yalan söylemesi, vaadına yerine getirmemesi, bu gibi şeyler münafıkların alametlerinden bir alamettir, ameli nifaktır, fakat dinden çıkarmaz. Dördüncü sebebi ise el-iğarat. Beşinci sebebi ise el-iğarat, yüz çevirmek. Bunu da inşallah sonra göreceğiz. Fakat kısaca anlatırsak, yüz çevirmek yani ne Allahu Teala'yı seviyor, ne sevmiyor. Ne İslam'ı seviyor ne sevmiyor. Yani ilgilendirmiyor. Ne tasdik ediyor ne de yalanlıyor. Hiçbir şey ilgilendirmiyor. İnandım, inanmadım, kabul ettim, kabul etmedim. Onun için fazla bir problem yok. Bu da küfürdür. Ee, bu da insanı dinden çıkaran bir sebeptir. Altıncı sebep ise kardeşler cehalettir. Buradaki kasıt, cehaletten kasıt, asli olan kafir hakkındadır. Yani kafir olarak yetiştirilen, İslam dinine hiç girmeyen asli olan kafir. Misal vereyim, bir kişi kafir olarak dağda yaşasa veya ormanda yaşasa ve hiçbir zaman İslam hakkında bir şey duymasa Cahil olsa İslam hakkında duymamasına rağmen bu kişi kafirdir dünyada kafirdir ve bunda icma vardır icma İshak ibn Abdurrahman nakledir. Bu kişiye dünyada kafir deriz. Ama kıyamet gününde bu kişi İslam hakkında duymadığından dolayı hadisle geçtiği gibi bu kişi imtihan olunur. Ama dünyada bu kişi bu kişi kafirdir çünkü. Allahü Teala diyor ki: "Ve in min minel müşrikîn ettejârake fa'cirhu hatta yesma' kelâm Allah." Müşriklerden birileri bir kişi senden yardım dilerse, sığınma dilerse, fecirhu ona ona yardım et. Hatta yesma' kelâmı ta ki Allah'ın kelamını dinleyen duyana kadar. Bu ayette Allahu Teala o kişiyi Allah'ın kelamını duymadan önce müşrikle isimlendirmiştir. Yani Allah'ın kelamını duymadan önce o kişiyi müşrikle isimlendirmiştir. Dolayısıyla duymasa da bu kişi müşrik ve kâfir diye isimlendirilir. Ve dünyada kafirdir. ama ahirette onun imtihanı Allahu Teala'ya kalmıştır. Yine Müslim'de geçen Ebû Hüreyre'nin hadisinde peygamber diyor ki: "Ma valladine sibiyedehi" Allah'a yemin olsun ki nefsimin elinde olan Allah'a yemin olsun ki me yesma bi yehudiyyun ve la nasrani thumma la yu'min bi illa thumma la yu'min bi illa adkhalahu Nefsimin elinde olan Allah'a yemin olsun ki bir Yahudi veya Hristiyan benim hakkında duyup bana iman etmezse şüphesiz ki Allahu Teala onu cehenneme girdirir. Ateşe girdirir. Bu hadisteki şahit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişiyi peygamberi duymadan önce dahi Yahudi veya Hristiyan değil isimlendirmiştir. Dolayısıyla duymasa dahi bu kişi kafirdir ama hali kıyamet gününde e, Allah-u Teala'ya kalmıştır. İmtihan eder. İmtihanı kazanan cennete kazanamayan da e, ateşe girer. Bu asli kafir hakkında geçerlidir. Hiç İslam dinine girmemiş. Müslüman olup da cahil olan, şirki bilmeyen kişi için geçerli değildir. Müslümandır. Hiçbir zaman şirkten duymamış. Belki de şirk işliyor fakat kimse bunun şirk olduğunu anlatmamış. Bu kişinin cehaleti, ilmehenilin birçoğuna göre cehaleti bu kişi için özürdür. Ee, bu kişi tekfir edilmez Dolayısıyla kardeşler buna dikkat edilmesi gerekir. Bazı insanlar burada hata yapıyor. Asli kafir ile sonradan Müslüman olup da cahil olan kişiyi karıştırıyorlar. Sonra asli olan kafirin ateşte olacağını ve kafir olarak isimlendirildiğine dair delilleri Müslüman hakkında uyguluyorlar. Bu ise doğru değildir. Üçüncü mukaddime kardeşler, Ameller iki kısımdır. İster kavli amel olsun, ister fiili amel olsun. Bunlar iki kısımdır. Birincisi, küfür ihtimali olmayan ameller. Hiç küfür ihtimali yok. Misal Allah'a küfür ediyor. Peygamber'e küfür ediyor. Alay ediyor. Veya Kur'an'ı tuvalete atıyor. Bunlar hiçbir... İhtimal yok bunun küfür olduğuna dair. İkincisi ise İkincisi ise küfürde olabilir veya olmayabilir ihtimali olan haberler. Bu ikinci kısımda ise kişi bu ikinci ihtimalli olan küfürü yaptığı zaman bu kişi tekfir edilmez. Ta ki ta ki bu kişiye istifsal edilene kadar, sorulana kadar, sen bu yaptığın amelden veya söylediğin amelden, sözden kastın nedir? Değil sorana kadar. Kastı neyse ona göre. Bu kaideyi de İbn-i Kayyum Rahimullahu Teala Beda'yı'l-Fevahid isimli kitabında zikreder. Sonra Beda'yı'l-Fevahid'de İmam Ahmet'ten bir eser zikreder İbn-i İmam Ahmet'e soruluyor bir kişi, müezzin Eşhedü enne Muhammede Resulullah dediği zaman ve bir kişi de o muazzine sen yalan söyledin dediği zaman bu kişi dinden çıkar mı, küfür olur mu? diye Sorulduğu zaman İmam Ahmet'e İmam Ahmet diyor ki diyor ki eğer kastı sen şehadetinde yalancısın Muhammed Allah'ın Resulü'dür doğru ancak sen bu sözünde yalancısın diyorsa bu kişi kafir olmaz. Ancak yok kastı Muhammed Allah'ın Resulü değildir. Kastıysa bu kişi kafir olur diyor İmam Ahmet ibn Dolayısıyla kardeşler ihtimallı olan şeylerde kişi tekfir edilmez. Bundan dolayı allah Teala iblis hakkında diyor ki Mâ menâke entescudeli mâ haleqtu bi yedeyye iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir ayetinde? Allahu Teala iblisin neden secde etmediğini bildiği halde ona soruyor. Niye secde etmedin? Neden soruyor? Bize öğretmesi için. Çünkü secde etmemesinin sebebi ihtimallıdır. Belki tembelliğinden dolayı, belki başka bir şeyden dolayı, belki de kibrinden dolayı secde etmiyordur. İhtimallı olduğundan dolayı allahu Teala İblis'e bunu soruyor. Bize bir kaydı olsun değil. İhtimallı olan şeylerde kişi direkt teksir edilmemesi değil. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtimallı olan şeylerde soruyordu. <gülüyor> Hatip İbni Ebi Belta' Müşriklerin lehine casusluk yapan Hatip İbni Ebi yakaladığında Sordu, neden bunu yaptın? Hemen demedi sen kafir oldun. Zira bu cas müşriklerin lehine casusluk yapmak ihtimallı şeydir. Onların dininden dolayı, dinlerinin yüksek olması için yardımlık yapmak bu, dinden çıkaran küfürdür. Veya dünyalık bir şeyden dolayı yardım etmek bu küfür değildir. Bu ihtimal olduğundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Dolayısıyla ihtimallı olan şeylerde kişi tekfir edilmez. Dördüncü kayda kardeşler. <gülüyor> Kufrün ne ve aynı diye iki kısım vardır. Yani bir şey, bir amel, bir söz küfür olabilir. Fakat bu demek değil ki her o sözü yapan, her, or her o ameli yapan kafir olacak diye bir kayda yoktur bazen bir kişi küfür yapabilir veya söyleyebilir bu küfürdür diyebilirsin bununla nevi bununla bir de aynı tayin etmeyi ayırt etmek lazım her küfür yapan veya söyleyen kafir olmaz çünkü bunun şartları vardır şartları bulunması bir kişiyi tayin etmek kafir yapabilmen için şartlar bulunması lazım ve maniler de ortadan kalkması lazım bunun delili ise Allahu Teala, Allah Teala diyor ki İlla men ukrıha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Küfür söyleyen e, zor e, icbaren mucberin küfür söylediği zaman fakat kalbi imanla mutmain olduğu zaman bu kişi kafir olmaz diyor Allahu Teala. Belki yani icbaren mucberin adamı öldürmek istiyorlar, silahla öldürmek istiyorlar. Dolayısıyla küfürü, küfri bir söz söylüyor. Bu kişi kafir olmaz. Dolayısıyla bu ayetten de anlaşılıyor ki her küfür söyleyen kişi kafir olacak diye bir kaydı yok. Çünkü burada bir mani vardır. O da ikrah. Zor, zorla yaptırılması. Aynı şekilde Müslim'de geçen Enes radıyallahu teala anhunun hadisinde adamın bir tanesi devesini kaybettiğinde çölde daha sonra öle, ö, öleceği vakit devesini bulduğunda devesinin üzerinde suyu, erda her şey var. Ee, sevincinden dolayı diyor ki Allahümme ente abdi ve ana rabbuk. Hata yaparak sevincinden dolayı diyor ki ey Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim. Bilmeyerek bu sözü söylüyor. Bu sözü söylemek küfürdür. Küfür olmasına rağmen bu sözü söyleyen kişi kâfir olmadı çünkü hatadan dolayı, bilmeyerek e, yaptığından e, dolayı e, bu kişi küfür olmamıştır ve e, Şehlisdem İbn Teimiyarahim Allahu Teala e, buna icma inakle diyor. E, her küfür söyleyenin kafir olmayacağına dair Ehl-i Sünnetin icmasını ee, naklediyor. Naam. <gülüyor> Peki bu mevaniat tekfir dediğimiz meseleler nedir? Yani bir kişiyi tekfir etmenin manileri nedir? Yani bir kişiyi küfür söylese dahi, yapsa dahi ne zaman bu kişiyi e, kafir diyemeyiz? Bu maniler nedir? O kişiyi tekfir etmekten mani şey nedir? Bu maniler dört şeydir ilim ehlinin zikrettiği gibi. Birincisi cehalet. Müslüman olup da cahilce ve e, öğrenmeye de imkanı olmayan ve öğrenme e, kimseye de öğretmeyen kişiler şirk işlediği zaman bu kişiyi tekfir etmek bu cehalet bu kişiyi tekfir etmeye manidir. Tekfir edemeyiz bu kişiyi. Çünkü allahu Teala diyor ki وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Siz onların hevasına uyarsanız buradaki hava marifiye muzaaf olan nekiredir? Umum ifadedir. Yani ister şirk ister başka bir şey. Onlara tabi olursanız مِنْ بَعْدِ مَا min مِنَ الْعِلْمِ Onlara tabi olursam ne zaman mimba bimecaya ilim. i̇lim sana geldikten sonra. İnneka izen lemina zalimin O zaman sen zalimlerden olursun. Dolayısıyla bu ayetin mefhumu nedir? Nasıl anlamamız gerekir? Eğer ilimsizce onlara takip et, e, tabi olursam zalimlerden olmuş olmazsın. Dolayısıyla cehaletin burada <gülüyor> delil olduğuna. Ee, özür olduğuna delil vardır. Aynı şekilde birçok delil vardır cehaletin özür olduğuna dair. Bu delillerden bir tanesi de Bukharda geçen Rubeyya e, binti Muavvez'in hadisinde cariyenin bir tanesi e, şiiri söylerken diyor ki وَفِينَا رَسُولُ اللّٰهِ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ Bizde öyle bir Resul var ki yarenin ne olacağını biliyor. Bu söz küfürdür. Çünkü yarenin gaybı allah'u Teala bilir. Küfür olmasına rağmen peygamber onu tekfir etmemiştir. Çünkü cahil olduğundan dolayı. İkinci tekfire mani meselesi tevildir Yani bir kişi Kur'an ve sünneti tevil etmesi. Yanlış anlaması. Yanlış anladığından dolayı bu kişi tekfire manidir. Yanlış yorum, yorumlaması. Bunun delil ise, delili ise Musannaf Abdurrezzak ile geçtiği gibi e, Kudamet İbni Mez'ul e, sahabelerden e, içki içiyor. İçki içtikten sonra Ömer radıyallahu bunu çağırıyor. Neden içki içtin diyor. Diyor ki içki bana helal. Sonra allahu Teala'nın şu ayetini okuyor. Leysa alellezine amenu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوُ Salih amel işleyip, iman edip salih amelleri işleyenleri yedikleri hakkında bir problem yoktur, bir beis yoktur. İzâ mettakav, eğer Allah'tan korkarlarsa, Diyor ki dolayısıyla ben de Allah'tan korkuyorum. İman eden salih amel işleyenlerdenim. Allah'tan korkuyorum. Dolayısıyla istediğimi yiyebilirim, içebilirim diyor. Ayeti yanlış anlıyor. Yanlış anladığından dolayı bu ayeti e, yanlış anladığından dolayı sahabe bunu tekfir etmiyor. İçkiyi helal kıldığından dolayı. Üçüncü mani tekfire mani ikrah dediğimiz zorla yapılan şey buradaki ikrahtan kasıt zorladan kasıt yani e, kişi öldürüleceğinden korkuyorsa e, bu kişi küfür şey söylediği zaman yaptığı zaman bu kişi e, tekfir etmez dördüncü mani ise kardeşler e, o şeyi kastetmese kastetmediği zaman o kişi kafir olmaz o e, çölde ka kaybolan kişinin Allahümme ente abdi demesi gibi bilmeyerek kasıtsız olarak söylüyor veya bir kişi Kur'an'ı bilmeyerek elinden düşerek çöpe atması gibi veya pis yerlere atması gibi kasıtsız yaptığı zaman bu kişi yaptığı şey küfürdür fakat kasıtsız yaptığından dolayı bu kişi kafir değildir çünkü bir mani vardır <gülüyor> Bazı alimler veya bazı kişiler diyor ki La yukesferu illa men qasedel kufra Veya şöyle diyorlar Aslında bir kişi küfür yaptığı zaman kalbiyle ona iman küfürü olduğuna inanmadığı müddetçe küfür olmaz. Buradaki kasıt nedir? Ona bakmak lazım. Eğer kastı, bu söz doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Eğer kastı, küfür her küfür yapanın kalbinde de küfür vardır. Yapmadan önce önce kalbinden yapıyor. Dur, kastı ise bu doğrudur. Ama kastı, küfür yapan kişi küfür yapamaz, ancak kalbiyle küfür yapabilir. Amellerle küfür olmaz. Kastı kası varsa. Ee, bu da yanlıştır. Çünkü bu cehmiyenin sözüdür. Beşinci mukaddime kardeşler. iman sözle ve amelle ve itikatla olduğu gibi çünkü iman hem sözledir, la ilahe illallah demesi hemen, hem amellerledir. Amel işlemesi, salih amel işlesi hem de itikapladır. Kalbiyle iman etmesi. İman böyle olduğu gibi Aynı şekilde küfür de bazen sözlü olabilir, bazen amelli olabilir, bazen de itikabla olabilir. Ve bunda ehli Sünnet'in icması vardır, icmayı İshak-ıbni Rahûye zikreder, nakleder. Mesela bir kişi amelle küfür etmesi, başkasına secde etmesi gibi. Bu ameli küfürdür. Sözle küfür etmesi Allah ve Resulüne küfür etmesi gibi. Yalanlaması gibi. Veya helal, helalı haram görüp he, he, haramı helal görmesi gibidir. İtikadi küfür ise geleceği bildiğini iddia etmesi gibi. Bunların hepsi hem, hem amel hem söz hem de itikadi bunların hepsi küfürdür. 6. <gülüyor> mukaddime kardeşler Ehli Sünnet ve Cemaat'e göre zahir ve batın mutelazimdir. Mute yani kişinin dışında ne varsa içi de dışı ile içi birbirine bağlıdır. Dışı ile içi birbirine bağlıdır. İçinde ne varsa dışına vurur. Dışın asılsa içi de içi dışı da içinin adresidir. Bu birbirine mutalazedir. Çünkü Bukhari ve Müslim'de geçen Oman İbni Beşir'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ela ve inne cesedi ile mudghah, Dikkat edin, cesette bir parça et vardır. İze salahat salaha'l-cesedü kullu. Eğer o parça et salih olursa, iyi olursa bütün ceset iyi olur." Eğer fasit olursa o, o parça bütün ceset fasit olur. Sonra peygamber diyor ki kalb. o da dikkat eden o da kalptir diyor. Dolayısıyla kalp nasıl olursa bütün cesette öyle olur. Bundan dolayı Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu diyor ki kalp melik kraldır ve azalar da o kralın askerleridir. Kalp neyi emrederse azalarda da onu yapar. Bu mukaddimeden sonra kardeşler Navaqıdül İslam'ın eee metnine geçiyoruz. <gülüyor> birinci Dinden çıkaran mesela, Muhammed bin Abdullah İbrahimullah Teala diyor ki birinci mesele eşrikü billahi Allah'a şirk koşmak. Fe inna Allah la yaghfiru en yushraka bih. Çünkü Allahü Teala Kendisine şirk koşanı asla affetmez. Dolayısıyla bu kişi kafirdir. Sonra allahu Teala diyor ki: İnne huul fakat haram Allah Kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kişiyi cennete, cenneti haram kılmıştır. Birinci ayet dünya hakkında. Allah o kişi dünyada asla affetmeyecek. İkinci hakkında ise ahiretteki cezası o kişi için cennet haram kılınmıştır. Şirkin cezası budur. Sonra Muhammed bin Abdullah diyor ki, "Wamin huzebhu li ghairillah o şirkten Allah'tan başkasına kurban kesmek şirktendir." diyor. <mülüyor> Muhammed bin Abdullah birinci meseleyi zikrediyor. Bu birinci meselede meselenin altında birkaç noktalar var kardeşler. Birinci nokta şirkin tarifi. Şirkin tarifini Şeyh İslam ibn diyor ki şirk hakkında şirk şudur. Allah'a has olan bir şey Allah ile başkasını bir tutmak Allah'a has olan bir şey nedir Allah'a has olan bir şey ibadettir çünkü ancak Allah'a yapılır bu ibadeti Allah ile bu ibadeti Allah ile başkasına yapmak işte Allah ile o kişi bir tutmuş oluyorsun işte şirk budur şirk kelimesi şirketten geliyor. Ortaklıktan geliyor. İki kişi ortak olduğu zaman. Sen de şirk koştuğu zaman Allah'a yani Allah ile o şirk koştuğun şahsı Allah ile o kişiyi bir, bir tutmuş oluyorsun. Ortak tutmuş oluyorsun. Bu, bunun manası şirk. Neydi? Allah'a has olan bir şeydi. Allah'a has olan bir şey ibadet. Ne gibi? Medet dilemek. Allah'tan yardım dilemek zor anında. Ancak Allah'ın gücü yettiği şeylerde ancak Allah'tan yardım dir, dilenilir. Tamam. Sen Allah'ı bırakıp da başkasından yardım dilediğin zaman yetiş ya şeyhim yetiş ya fulan veya allan dediğin zaman o kişiyi Allah ile bir tutmuş oluyorsun işte şirki orada girmiş oluyorsun. Ve Allah'a has olan bir şey nedir? Gaybi bilmesi, geleceği bilmesi. Geleceği ancak Allah'u Teala bilir. Sen geleceği benim liderim de şeyhim de biliyor dersen Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun ve burada şirke girmiş olursun. Daha Allah'a has olan bir şey günahları affetmesi. Çünkü bu ancak Allah'a hastır. Dersin ki fulan şeyh de benim günahımı affediyor dersen işte Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun. Daha Allah'a has olan bir şey Allah'a ümit ederek Allah'ın cennetine, beni cennete girdirmesini diye inanmak, ümit etmek bu seni cennete ancak allahu Teala girdirir. Bu, bu ümit ancak Allah'a yapılır. Sen şöyle inanırsan, bu ümiti Allah'tan başkasına yaptığın zaman, benim şeyim beni cennete sokacak, beni kıyamette beni kurtaracak değil, itimadını, tevekkülünü, ümitini ve korkunu o kişiye yaptığın zaman, işte Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun ve şirke girmiş olursun. İkinci nokta kardeşler, Şirk iki kısımdır. <gülüyor> Büyük şirk ve küçük şirk. Büyük şirk insanı dinden çıkaran, küçük şirk insanı dinden çıkarmayan şirktir. Bunda ehli Sünnet'in ittifakı vardır. Bunun delili ise, Musned İmam Ahmed'de geçen Mahmud İbn Lebid'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki <gülüyor> Size en çok korktuğum şey küçük şirktir, o da riya. Küçük şirk olduğuna da göre büyük şirkte vardır. Büyük şirk ile küçük şirk arasındaki fark farklar şunlardır. Birincisi büyük şirk işleyen Allahu Teala asla affetmez. Allah'ın dediği gibi Allah kendisini şirk koşunu affetmez. Fakat küçük şirk Allah affeder mi affetmez mi kişi küçük şirk işlediği zaman küçük şirk ne gibi Allah'tan başkasına yemin etmek. Annemin üzerine yemin ederim, babamın üzerine yemin ederim, Kabe'nin üzerine yemin ederim, namusumun üzerine yemin ederim. Bütün bunlar Allah'ın isminden veya sıfatından başka bir şeye yemin etmek küçük şirktir. Kişi küçük şirk işlediği zaman Allah bunu affeder mi affetmez mi? Yani bu kişi illa cehenneme girip Sonra cezasını çektikten sonra cennete girecektir. Yoksa Allah bunu isterse cehenneme girdirmez mi? Direkt cennete atabilir mi? Çünkü bu kişi küçük şirk işleyen ebediyen cehennemde kalmayacak. Çünkü dinden çıkmaz bu, bu şey. Ancak illa cehenneme girecek mi? Allah bunu e, affetmeyecek mi o şirkinden dolayı? İlim ehli arasında ihtilaflı bir konudur. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimeullah teala küçük şirk sahibi de Allahu Teala affetmeyecek diyor. Yani illa o cezasını çekecek. Allah onu affetmeyecek. Sonra cezasını çektikten sonra e, cennete girer diyor. Fakat bazı alimler İbn Kayyim rahimeullah teala gibi Allah küçük şirk Allah'ın meşiyeti altında diyor. Yani isteği altında. İsterse Allahu Teala küçük şirk işleyeni affeder diyorlar. Zira İbn-i diyor ki la en Allah kendisine şirk koşmayanı asla affetmez. Den kasıt buradaki kasıt büyük şirktir diyor. Zira Kur'an ve sünnette şirk geçtiği zaman umumen büyük şirk kastedilir. Ve buradaki ayette büyük şirk kastediliyor diyor ibni qayım rahimallah ibbni temiye'nin delili ise innallah ala yine ayna ayet innallahâ bir oyun rakbi allah kendisine şirk koşana affetmez buradaki en büyük iraakaabi e, e, e, neireredir ne kiriye tevil edilmiştir ve nefiden sonra geldiği zaman umum ifade eder diyor usullar Dolayısıyla hem büyük hem küçük şirk affetmez allahü teala diyor İbn-i Teymiye. <Sessizlik> allah doğru olan görüşte küçük şirk allahu Teala'nın meşiyeti hakkında allahu Teala bu kişi isterse affeder, isterse affetmez. İkinci fark, büyük şirk ve küçük şirk arasındaki ikinci fark büyük şirk bütün amelleri ihbat eder. Yani bütün amelleri boşa çıkarır. Bir kişi bir e, şirk işlediği zaman, büyük şirk işlediği zaman o kişinin yaptığı bütün salih ameller boşa gitmiştir. O salih ameller o kişiye hiçbir zaman fayda vermeyecektir. Fakat küçük şirk ise bütün amelleri boşa çıkarmaz. Sadece yaptığı ameli boşa çıkarır. Sen namaz kılıyorsan riya yapıyorsa o namazın sadece o namazı boşa çıkarır. Sevabını götürür. Fakat diğer amelleri boşa çıkarmaz. İkinci fark ise büyük şirk ateşi gerektirir. Büyük şirk işleyen ebediyen cehennemdedir. Küçük şirk işleyen ise ebediyen cehennemde ee, değildir. Dördüncü fark ise büyük şirk işleyen kişi mümin ile o kişinin arasında adalet hasıl olur. Yani o kişi düşman olur. O kişiyi sevmek caiz olmaz. Fakat küçük şirk işleyen kişi Müslüman olduğundan dolayı o kişi o kişi adavet hasıl olmaz. Yani düşmanlık hasıl olmaz. Bilakis imanı kadirince sevilir. Beşinci fark büyük şirk <gülüyor> yapan kişi o kişinin malını ve canını helal kılar. Çünkü kişi dinden çıktığı zaman İslam devletinde tabi İslami hükümlerle hükmedilen İslam devletinde ee, bu kişinin malı ve canı e, helal kılınır. Fakat küçük iş, küçük işleyen kişi hakkında e, kanı ve canı helal değildir. Başka bir mesele kardeşler, eğer bu Allah ile başkasını bir tutmak demiştik. Eğer bu şirk Allah ile başkasını bir tutmak demiştik. Eğer bu bir tutma lafızda olsa, amelde değil de lafızda olursa bu küçük şirktir. Ne gibi? Ee, yemin etme gibi. Lafızda olan. Sonra daha ne gibi? Allah ve senin dediğin olur. Demen gibi. Bilakis nasıl demek lazım? Allah'ın sonra senin dediğin olur. Demek lazım. Lafızda olduğundan dolayı bunlar e, küçük şirktir. Ee, Allah'tan başkasına yemin etmek gibi e, burada bir meseleye dikkat etmek gerekir. Müslüm'de geçen bir hadiste peygamber diyor ki اَفْلَحَ وَاَب۪يهِ اِنْ صَدَقٍ Bir adam peygambere geliyor, diyor ki peygambere soruyor ne yapmam gerekir? İslam'ın şartlarını soruyor. Peygamber de anlatıyor. Adam da diyor ki ne bunun bir çoğunu yapacağım ne de aşağıını yapacağım. Peygamber de diyor ki ifla huwabiin sadak. Babasına yemin olsun ki doğru söyledi. Ee, babasına yemin olsun ki eğer doğru söylediyse iflah olur. Diyor. Bu hadis Müslim'de geçmesine rağmen huwabi kelimesi şad zayıf bir lafızdır. Çünkü Burada babasına yemin ediyor. Fakat bu hadis zayıftır. Bu hadis e, zayıftır. Birler kıs doğru doğru lafız iflaha <gülüyor> insadak. E, doğru söylüyorsa iflah oldu. Bu <gülüyor> abi babasına yemin olsun ki yok yani. Bunu da e, İbn Hacer, İbn Abdilber, Şeyh el bütün bunlar bu lafın şaz olduğunu, zayıf olduğunu zikrediyorlar. Zor Muhammed İbn Abdü, Abdülvehab rahimehullah teala diyor ki ve minhu zebhü liğayri'llah'tan başkasına zebh, kurban kesmek şirklendir diyor. Zebh kurban kesmek üç kısımdır kardeşler veya dört kısımdır. Birincisi ez-zebh ibadet olarak kesilen kurban. Bu da Allah için kan akıtmak. Kurban bayramında olduğu gibi. Yani senin kastın kan akıtmak. Kastın et değil. Bilakis kan akıtmak Allah için. Bu ibadettir ve ancak Allahü Teala'ya yapılır. Bunu Allah'tan başkasına yapıldığı zaman kişi ibadeti Allah'tan başkasına yapmış olur ve kafir olmuş olur. Mesela bazı insanlar önemli bir şahıs geldiği zaman önünde kurban kesiyor. Kasıtları ne? O kişiyi tazim etmek, yüceltmek. Ondan dolayı kan akıtıyorlar o kişinin önünde. Bu şirktir ve bu ancak allahu Teala'nın hakkıdır. İkinci mustahab olan e, kurban kesme bu da e, bir musafire kurban kesmen gibi. Bu kişi mustahabdır bunun kurban kesmesi. Niye? Çünkü sen bu kişi o kişiyi tazim etmek için, o kişiyi kan akıtmak için kesmiyorsun. Bunun ile ikinci arasındaki farkı anlayın. Çünkü birinciden kasıt kan akıtman. İkincide e, misafir için kurban kesmen kan akıtman değil kasıt. Kastın et. Kişiye ikram etmendir. Kastın e, o kişiye ikram etmendir. Kastın kan akıtmak değil. Dolayısıyla ikincide e, ibadete girmiyor. Çünkü kastın et. Birincide kastın ise kan akıtmak. Kastın et değil. O ibadettir. Ha O kastın kan akıtmak olursa bir kişi gelip onu cüceltmek, tazim etmek için kan akıtmak olursa o zaman tabii ki şirk olur. Üçüncüsü ise bidat olan e, kurban kesme. Mesela kurban kesiyorsun ama diyorsun ki kabirlerin orada kurban kesmek daha eftal. Allah'a kesiyorsun ama kabirin önünde kesiyorsun. Kabirin önünde kesiyorsun. Bu, bu bidattır. Çünkü orada kurban kesmek daha eftaldır diyen bir delil yoktur. Ama kabirin önünde Allah'a değil de o kabirdeki yatana keserse bu büyük şirk olur. Ama Allah'a kesip de orada daha eftaldır, daha iyidir kesmek o zaman bidat olur. Dolayısıyla bu amelde de ihtimal var. Bir kişi kabrin önünde kurban kesiyorsa adam hemen kafir mi Belki Allah için kesiyor ama orada daha iyidir zannediyor. Aynı şekilde misal Türkiye'de türbelerin önünde dua edenler var. Bu kişi hemen kafir mi Adam belki Allah'a dua ediyor ama orada dua etmek daha eftaldır zannediyor. Bu bidattır, bu küfür olmaz. Ama Allah'a değil de o türbedeki yatanına Yatandan bir şeyler istiyor. O zaman küfür olur. Dolayısıyla e, bu ihtimalli şeylerde kişi tekfir edilmez hemen. E, dördüncü e, kurban ise şirki kurban. Onu da dediğimiz gibi e, tazimen bir kişiyi yüceltmek için, tazim etmek için e, kurban kesmek. Bundan dolayı kardeşleri dikkat ederseniz Sihirbazlar her zaman <gülüyor> e, sihirlerinin oluşması için cinlere ve e, kötü ruhlara, cinlere kurban keserler. Tavuk keserler, horoz keserler. Niye? Çünkü bu şirktir. Allah'tan başkasına kurban kestiğin zaman kafir olur. Ve cinler onlardan kendilerine kurban kesmesini talep ederler. Sihirin hasıl olabilmesi için. Çünkü kişi Kurban kestiği zaman kafir olur. Cinler de bunu istiyor. Cin ile sihirbaz arasında bir anlaşma vardır. Şeytan diyor ki sen bana sen şirk koş. Kafir ol ben de sana yardımcı olayım diyor. Nam. <gülüyor> i̇kinci mesele Muhammed bin Abdullah Nevakid'ül İslam'da zikrettiği ikinci mesele dinden çıkaran ikinci mesele diyor ki Rahimeullah men ja'ale beynehu ve beyne Allahi ve <gülüyor> sa'ita Kendisi ile Allah arasında vasısalar yapan yedigulum onlara dua ediyor vasıta yaparak onlara dua ediyor onlardan bir şey istiyor ve onlardan bir şey talep ediyor ve onlara şefaat talep ediyor bana şefaat et Allah ile benim aramda sen şefaatçımsın. bana şefaat et bana yardım et di duay aleyhim ve onlara tevekkül ediyor Allah'tan başkasına tevekkül ederek Allah'tan başkasından medet istiyor, Allah'tan başkasından şefaat istiyor. Kufurun <gülüyor> icmân, bu da küfürdür icmân. Yani ilim eli -el arasında ittifak var diyor, ee, Muhammed bin Abdullah al-Rahimullah Ala hal, <gülüyor> <gülüyor> Muhammed bin Abdullah'un zikrettiği bu meselede meselenin altında birçok nokta vardır. Birinci nokta, dua burada zikredilen yediğuum duğanın manası nedir Şer'an kur'an ve sünnette geçen dua iki şey kastedilir birincisi dua ibade ibadet duası yani kur'an ve sünnette geçen bütün dua kelimeleri ibadet manasında da olabilir Dolayısıyla namaz bir duadır zekat bir duadır Oruç bir duadır. Bütün ibadetler dua diye isimlendirilir. İkincisi ise duaul mes'ale mes'ale talep etme duası. Bizim bildiğimiz dua. Soru duası. Talep etme duası. Kur'an ve sünnette dua geçtiği zaman ikisi de kastedilir. Mesela Allah Teala c.c. ve men edallu mimmen yed'u min dunillah Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık kim vardır? Buradaki duadan kasıt nedir? Allah'tan başkasını ibadet edenden de anlaşılır. Hem de Allah'tan başkasından medet isteyen de anlaşılır. İkisi de anlaşılır. Ta ki bir delil gelene kadar hangisi kastedildiğine dair. Bu bilindikten sonra kardeşler Allah'tan başkasına ancak Allah'ın gücü yeten şeylerde Allah'tan başkasından medet ummak, talep istemek dua etmek şirktir. Büyük şirktir ve bunu yapan kişi dinden çıkar. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfa'uka ve Sana fayda veya zarar vermeyeni olan Allah'tan başkasına dua etme. Bir şey isteme. فَاِنْ فَعَلْسَ فَاِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ Eğer bunu yaparsan zalimlerden olursun. اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ Sıkıntı halinde Allah'tan başka o sıkıntıyı giderip gideren kim vardır? O sıkıntıyı Allah'tan başka kim giderebilir? Ve kim Sana fayda ve zarar vermeyene. Dua edenden daha sapık kim olabilir? Ve dinlediğinizden başka Allah'tan başka dua ettikleriniz hurma çekirdeğinin zararına dahi sahip değillerdir. İntedâûhum la yesmâû duâekum. Onlara dua ettiğiniz zaman sizi işitecek değillerdir. Ve olu semaû mestecâbû lekum. İşitseler dahi size icabet edecek değillerdir. Dolayısıyla ancak Allah'ın gücü yettiği şeylerde Allah'tan başkasından talep etmek şirktir. Kabirden ölüden ve yanında olmayan kişilerden. Sıkıntı anında kim seni kurtarabilir? Kim ancak yardım edebilir? Allah. Sen bu Allah'a has olan bu duayı Allah'tan başkasına yaptığın zaman işte orada şirke girmiş olursun. Ey üşşrikonun ma la Kendileri bir şey yaratamayan bilesken kendileri yaratılmış olana olanı Allahla bir mi tutuyorsunuz? وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا لِيَنْفُسِهِمْ يَنْصُرُونَ Onlara yardımcı olamayan, bilakis kendilerine de yardımcı olamayanı, Allah'a, olamayanı Allah'la bir mi tutuyorsunuz? O yardımcı, yardım istediğiniz şeyler, türbeler, kabirleri Allah'la bir mi tutuyorsunuz? Bunlar, kendilerine de yardımcı olamıyorlar. Bu kişiler, bu kişiler kendilerine yardımcı olan olamıyorlar. Kendilerine bir sıkıntı isabet ettiği zaman o sıkıntıyı gideremiyorlar. Şu an bu zamanda yardım istenilen bir örnek vereyim. Türkiye'deki bir şey dedikleri ee, Mahmut Efendi diyorlar. Duymuşsunuzdur belki. Nakşibendi tarikatının reisi. Bu adam şu an, bu adamdan medet istiyorlar. Yani mürütleri yetiş ya şeyhim yetiş ya falan geleceğini bildiğini iddia ediyorlar. Bu adama baktığınız zaman kardeşler bu adam hasta. Bir şey söylediği zaman beş dakika sonra unutuyor. Öyle bir hastalığı var. Ve yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyede adamı yitiyorlar. Kendisi başkasına muhtaç. Kendisine dahi yardımcı olamıyor. Hasta. yardım olamadığı halde daha diyorlar ki yetiş ya şeyhim. Bundan dolayı allah'u Teala diyor ki onlara size yardımcı olamayan bilakis kendilerine dahi yardımcı olamayan Allah'la bir mi tutuyorsunuz? Bundan dolayı, dolayı Allah'a has olan ve ancak Allah'ın gücü yeten bu dua ancak Allah-u Teala'yı yapılır. Bu kişilere bunu dediğin zaman ancak Allah'a Allah'tan yardım iste dediğin zaman diyorlar ki biz şirk koşmuyoruz. Ve biz biliyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ne bir faydası var ne de bir zararı var ondan bir fayda veya zarar beklemiyoruz. Fak Allah, Allah'tan fayda ve zarar var. Allah, Allah, Allah, Fakat biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi veya şeyhi Allah ile kendilerimiz arasında bir vasıta aracı tutuyoruz. Bu Yoksa bu fayda vermez. Fakat yani, biz günahkarız. Allah, Günahkar olduğumuzdan dolayı Allah duamızı direkt kabul etmez. O kişiyi vasıta yapıyoruz. Önce, Önce o kişiden medet umuyoruz. Sonra da o kişi o kişinin vasıtasıyla bize yardım ediyor. Ee, dediklerini duyuyorsunuz. Buna cevaben denilir ki kardeşler bu aynen müşriklerin dediği gibidir. Mekke müşrikleri de aynen böyle aynen böyle inanıyorlardı. Çünkü Allah'ın on onlar hakkında diyor diyor ki Ma <mâ> na'buduhum illa li-yقarribuna ila Allah zulfan. Onların ile diyor ki Allah Teala biz bunlara ibadet etmemizin sebebi bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Başka ettiler. Ve abudun min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfa'uhum ve yekulun ha'ulai şüf'a'una 'indallah. Allah'tan başkası fayda veya zarar vermeyene ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar Allah katımızda bizim şefaatçilerimizdir. Bakın ayete dikkat edin. Allah diyor ki onların lisanı ile Biz onlara ibadet etmemizin bir tek sebebi var. İlla yükaribuna ilallah zulfa. Allah'a yaklaştırıyor. Yoksa onlardan fayda veya zarar beklemiyoruz. Biliyoruz ki bunlar taş, ağaç, ölü. Bunlar bize bir fayda veya zarar vermez. Fakat bunlardan medet ummamızın sebebi bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Aynen Mekke müşriklerin dediği gibi bu zamandaki müşrikler de aynı, aynı diyor. Diyor ki biz bunlara fayda veya zarar verdiğinden dolayı biz bundan medet ummuyoruz. Ya bizim ile Allah aramızda bir aracıdır. Allah onların aracılığıyla bize yardım ediyor diyorlar. Ancak bu zamandaki müşrikler Mekke müşriklerinin dahi geçiyorlar bazı konularda. Allah Mekke müşrikleri hakkında diyor ki: "Seydaraki bu filk dabullah muhlisin lehu'd din." O Mekke müşrikleri gemiye bindiği zaman ve gemi batacağı zaman "Davullah <gülüyor> muhlisin lehu'd din." Allah'a ihlaslı bir şekilde dua ediyorlar. Yalvarıyorlar ancak Allah'a yalvarıyorlar. Sonra Allah onlar hakkında fele meneccehum ilel birr izahum yuşrikun. Sonra onları biz karaya kurtardığımız zaman işte onlar yine şirklerine geri dönüyorlar. Yani zor anda biliyorlar bunlar bize aracıyı da yapmıyorlar. Direkt Allah'a yalvarıyorlar. Ancak kurtuldukları da yine Allah'tan başkasına yalvarıyorlar. Bu zamandaki müşrikler bunları da geçmiş. Zor anında Allahü Teala akıllarına dahi gelmiyor. Duyuyorsun ki yetiş ya, fulan, yetiş ya Allah, yetiş ya şeyhim, yetiş ya Seydam, dediklerini duyuyorsun. Bu da şüphesiz ki şirkin en büyüğüdür. <gülüyor> Aynı şekilde <gülüyor> bunu dedi, dediğin zaman diyorlar ki, bu senin okuduğun ayetler. Demin ayet okudum ya. Bu senin okuduğun ayetler putlara tapan hakkında inmiştir. Ben ise taşa tapmıyorum. Ben ise taşa tapm tapmıyorum. O taşa tapanlar hakkında inmiştir. Ben sadece Allah ile bizim aramızda vasıtalar kılıyorum. Şeyhleri, e, seydaları, vasıtalar kılıyorum. Dediğini duyarsın. Buna cevaben deriz ki Mekke müşrikleri sadece taşlara aracı kılmıyorlardı. Bilakis evliyaları da, salih insanları da aracı kılıyorlardı. Allah onlar hakkında diyor ki اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ ila يَبْتَغُونَ ila رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَ O dua edilenler يَبْتَغُونَ ila رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَ O dua edilenler Rablerine yakınlaşmak için vesile arıyorlar, ibadet yapıyorlar. Yani Allah diyor ki o sizin dua ettikleriniz dahi, o salih insanlar dahi onlar Allah'a yaklaşmak için ibadet ediyorlar. Nasıl olur da siz onlara ibadet edersiniz? Onlar dahi Allah'a ibadet ediyor. Siz onlara ibadet etmeyin. Allah onları inkar ediyor. Demek ki bu salih insanlara da ibadet edilen varmış Mekke, müşrikin. Mekke müşrikleri zamanında. Aynı şekilde İsa Aleyhisselam'a da ibadet ediyorlardı. Sadece taşa değil. İsa aleyhisselam Allahu Teala İsa aleyhisselam hakkında diyor ki: "Ve iza Allahu Teala İsa'ya şöyle demişti. "En teqult lin-nasi ettahizuni Sen, Sen İsa. mi dedim beni ve Sen benim annemi Allah'tan başka ibadet Allah edilen yapın Sen mi dedim? Dolayısıyla müşrikler sadece taşı değil İsa aleyhisselama da ibadet ediyorlardı. Aynı şekilde müşrikler Meleklere de ibadet ediyordu. Allah ayetinde diyor ki وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ Allah kıyamet gününde onların hepsini eder Kaldırır. سُمَّ يَقُولُ lil مَلَائِكَ Sonra meleklere der ki اَهَاُولَ اِيَّاكُمْ كَانُ يَعْبُدُونَ Onlar size mi ibadet ediyordu? Onlar size mi ibadet ediyordu? Dolayısıyla meleklere de ibadet edenler e, varmış. Dolayısıyla kimse diyemez ki bu ayetler taşa tapanlar hakkında inmemiştir. Bilakis hem taşa tapanlar hem melekler hem salih insanlar hem peygamberlere de ibadet eden vardır. Sonra bunu dediğin zaman belki sana şöyle diyecek. Diyecek ki kafirler, Mekke müşrikleri o ibadet ettiklerinden istiyorlar. Ben ise onlardan istemiyorum. Ben Allah'tan istiyorum. Fakat onlar Allah ile benim aramda bir vasıdadır. Dediğini duyacaksın. Cevaben, allahu Teala onlar hakkında cevaben deriz ki, aynen Mekke müşrikler de böyleydi. Mekke müşrikleri ağaca, taşa, veliye, türbeye, kabire taptıklarında onlardan istemiyorlardı ki. Onları vasıta kılıyorlardı. Çünkü Allah diyor ki, مَا مَعْبُدُهُمْ اِلَّا لُيْقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَا Hasr edatı var yani biz bunlara ibadet etmemizin bir tek sebebi var başka bir sebebi yok bunlardan istediğimizden dolayı değil bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diye ibadet ediyoruz diyorlardı sonra ona de ki en son de ki ibadet o Allah'tan başkasını ibadete denedi ki Allah'tan başkası e, ibadetin manası nedir diye sor İbadetin manası nedir? Sen ibadet ne demek değil? önce ona bir sor. Eğer doğru tarif ederse tarif eder. Genellikle doğru tarif edemezdi ki ibadet Allah'ın sevdiği bütün zahiri ve batini fiiller ve sözler ibadettir. Allah'ın sevdiği bütün fiiller ve sözler ister bu zahiri olsun ister batini İster kalbinde olsun, bütün Allah'ın sevdiği bütün bunlar ibadettir. <gülüyor> Sonra ona de ki, Allah kendisine dua etmeyi seviyor mu, sevmiyor mu? <gülüyor> seviyor çünkü Allah diyor ki, ''Ud'ûnî <gülüyor> es-zeciblekû'' ''Bana dua edin'' diye emrediyor. Allah'ın emrettiği her şey ibadettir. ''Ud'ûnî <gülüyor> es-zeciblekû'' <gülüyor> ''Bana dua edin, duanızı kabul edeyim'' diyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّهِ فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةِ الدَّعِ Kulların benden soracak olurlarsa bana dua etsinler ki dualarını kabul edeyim diyor. Dolayısıyla bu duanın ibadet olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla ona de ki, o de ki, bu dua ibadetken sen hem Allah'tan istediğin zaman hem de o türbeden hem de o şeyden seydadan istediğin zaman Allah ile o kişiyi bir tutmuş oluyor musun olmuyor musun? Hem o ibadeti Allah'a yapıp hem de başkasına yapmış oluyor musun olmuyor musun? Dediğin zaman mecburen icbaren kabul etmesi gerekir. Sonra sana diyecek ki bunu dediğin zaman her zaman şunu diyorlar. Şefaat inkar mı ediyorsun? Diyecekler. Cevap olarak diyeceksin ki şefaat inkar etmiyorum. Şefaat ehl ehli sünnetin icmasına göre şefaat haktır. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edicidir. Fakat şefaat'i ben Allahu Teala'dan ümit ediyorum. Allahu Teala'dan istiyorum diyeceksin. Allahu Teala'dan istiyorum diyeceksin. Sana diyecek ki sana diyecek ki şefaat peygambere verildi. Verildi mi verilmedi mi? Evet peygambere verildi. Peygambere verildiğine göre ben de peygamberden istiyorum diyeceksin. Cevabın buna diyeceksin ki evet peygambere verildi Allahü Teala ona şefaat verdi fakat kendisinden başkasına dua talep etmeyi de dua, dua etmeyi de yasakladı ve dedi ki wa la t'du'u ma Allahi aha'da, falat'du'u ma Allahi aha'da Allah'tan başka hiçbir şeye dua etmeyin. Nefi'den sonra. Ne kira yani umum ifade ediyor. Allah'tan başka hiçbir şeye bir şeyden istemeyin. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şefaat verildi. Fakat peygamber kime şefaat edeceği ve etmeyeceği peygamberin elinde değil ki. Peygamber istediği kişiye şefaat edemez ki. İstediği kişiye şefaat etseydi amcası Ebu Talib'e şefaat ederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib öldüğünde Elini Allah'a kaldırdı ve dedi ki: Lez takfiran nele kemlem unhean. Sana istifar edeceğim. Affolman için Allah'a yalvaracağım. Ta ki nehi gelene kadar. Dediğinde allahu Teala ayet indirdi ve dedi ki: Mekkan eline biri ve ladinemen ayet takfirül müşrikin. Nebi ve iman edenlere müşriklere istifar etmesi yakışmaz diyor. Ee, nehi geldi. Dolayısıyla peygamber istediği kişiye şefaat edemiyor. <gülüyor> Aynı şekilde hadisle geçtiği ve kıyamet gününde havuzdan içmeye gelecek bazı kişiler havuzdan iç havuzdan içmeye gelecekler. Peygamber sonra içmeye geldiğinde içirilmeyecekler. Def, ed, def kovulacaklar. Sonra peygamber ummeti ummeti diyecek. Peygamberin elinde değil. Her şey Allahu Teala'nın elinde. Sonra şöyle bir nida gelecek, la sen senden sonra onların neler dine kattığını bilmiyorsun, neler bidatlar kattığını bilmiyorsun denilecek. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde diyor ki, birini e, savaş ganimetinden çaldığı zaman, kıyamet gününde e, bir koyun veya bir ee deve çaldığı zaman savaş ganimetlerinden kıyamet gününde bana gelmesin. Ben benim hiçbir faydam yok diyor. Peygamberin elinde değil. Sonra pe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte İşteru enfusekum. La ughni'ankum min Allahi şey'a. Kendinizi satın alın. Size hiçbir faydam yok. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni'anka min Allahi şey'. Ey Abbas bin Abdul Muttalib, sana hiçbir faydam yok. Ya Safiye, ey Safiye peygamberin halası. La min Allah şeyye. Sana hiçbir faydam yok. Ya Fatıma bin Rasulillah. Ey Fatıma peygamberin kızı. La min Allah şey şeyye. Sana hiçbir faydam yok kıyamet günündür. Dolayısıyla her şey peygamberin elinde değil. Evet peygamber şefaat edecek. Fakat kime şefaat edileceğini Allahu Teala karar verecek. Allah Teala diyecek buna şefaat et buna şefaat et buna şefaat et Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kişilere şefaat edilecek. Bundan dolayı Allah diyor ki kulli illah iş şefaatu De ki şefaatin hepsi Allah Teala'nın elindedir. Başka ayette, ve kimi melekin fi səmavatı la tuğni onlarm şefaat, la tuğni şefaatim şeyin. İlla ayette diyor ki semada nice melekler var ki şefaatleri hiçbir zaman kabul olunmaz, fayda vermez, ancak Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kişiler hariç. Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kişiler hariç meleklerin şefaati semada hiçbir zaman fayda vermez diyor allah Teala. Başka ayette وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اَفْتَضَٓا Ancak Allah'ın razı olduğu kişilerden şefaat edilir. Başka ayette onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Dolayısıyla her şey şefaatte Allah-u Teala'nın elindedir. Ve kişiye şefaat edilmesi için iki şart vardır. Allah o kişiye izin vermesi lazım ve o kişiden, şefaat edilen kişiden razı olması lazım. Razı olmadığı zaman kim olursa olsun kimse şefaat edemez. Dolayısıyla biz de Allah -u Teala'dan isteyerek ey Allah'ım peygamberimize bize şefaat kıl. Ey Allah'ım fulanı bize şefaat kıl diye ancak Allah Teala'dan ister. Peki niye Allah Teala direkt insanı affetmiyor da peygamberi şefaat kıldırıyor? Peygamberin menzilesini, mertebesini göstermek için insanlara. Misal ben burada dersem ki hiçbir kimseyi affetmiyorum ancak <gülüyor> Fulan kişi Burak e, Burak derse ki onları affet. Derse ki ben affedeceğim. Yoksa affetmeyeceğim. Dediğim zaman ne manası bu? Yani Burak'ın ne kadar değerli olduğunu ben burada sizi gö size göstermek istiyorum. Aynı şekilde Allahu Teala direkt affetmiyor. peygamberin şefaat kıldırttırıyor. Peygamberin ne kadar e, faziletli olduğunu e, göstermek e, için Şefaat'ın manası kardeşler başka bir kişiyi bir fayda veya zarardan bir fayda vermek için veya zarardan kurtarmak için o kişiyi tavassut etmek, aracı olmak ve şefaat ehl-i sünnet vel cemaatin icmaatına göre haktır. Şefaat ancak muhtez ile ee, ve hariciler kabul etmez ee, ve şefaat ehli sünnete göre birçok kısımları vardır. Bir tanesi peygamberin ehli mevkife kıyamet gününde, mahşer gününde bütün mahlukata şefaat etmesi, insanlara şefaat etmesi gibi bir an önce e, hesaba çekilmeleri için çünkü insanlar bekleyecek binlerce sene ee, Güneş tepelerin üstünde olduğu haldir bekleyecekler. Ee, Adem aleyhisselama gidecek insanlar dua etmesi için ee, İbrahim aleyhisselama Musa'ya, İsa'ya en sonunda peygambere gidecekler. Peygamberde e, arşın altında allahu Teala'ya secde edip Allah'ı met ederek e, met edecek ve allahu Teala da onun duasını kabul edecek. Bu peygambere has bir şefaat sadece peygambere, bizim peygamberimize hastır. İkinci şefaat peygamberin e, amcası Ebu Talib, sadece amcası Ebu Talibe cehennemde azabının biraz hafiflemesi için e, şefaat etmesi. Bu da peygambere hastır. Çünkü kıyamet, cehennemde e, en hafif azap Ebu Talib için olacak. O da Ayağının altına bir köz konulacak, bir ateş konulacak. O ateşten dolayı beyni fokur diyecek. Bu da peygambere hastır. Üçüncü şefa'a, e, insanların cennete girmesi için şefaat etmesi. Bu da peygambere hastır. Çünkü insanlar cennet, cennetin kapısında bekleyecek. Ancak peygambere açılacak. Bizim peygamberimize aleyhissalatü vesselam'a açılacak. Ondan önce kimseye açılmayacak. Bu da peygambere hasdır. Aynı şekilde başka bir şefaat ise cehenneme girmeyi hak kazananların cehenneme girmemesi şefaati. Hak kazanmış cehenneme girmeden şefaat edilip cennete girecek. Bu da Sadece Peygamber'e değil, diğer Peygamberlere ve Salihlere de e, geçerlidir. Başka bir şefaat, cehennemdeki olanlara olanlara şefaat. Bu da ateşe girmiş cehennemden girdikten sonra cehennemden çıkması için şefaat. E, bu da sadece bizim Peygamberimize has değildir. Binakis herkese, bütün Salihlere, Peygamberlere, Meleklere içinde geçerlidir. Başka bir şefaat. Cennetteki kişilere şefaat edilmesi, Cennetteki kişilerin bazı kişilerin menzileleri, mertebeleri daha yükselsin diye, yükselsin diye bu şefaat mevcuttur. Başka bir şefaat ise günahları ve sevapları tesavi olan aynı olan kişilere şefaat aynı olacak şefaat edilecek sonra bazı kişiler cennete girecek. Bütün bunlar. E, Şefaatın e, kısımlarıdır ve şefaatin de dediğimiz gibi iki tane şartı vardır. Bir Allah o kişiden razı olması iki şefaat edilmesi için şefaat etmesi için o kişiye izin vermesi ve ancak allahu Teala tevhid sahibinden muvahhid ibadetini ancak ve ancak Allah'a yapan kişiden razı olur dolayısıyla müşriklere şefaat yoktur. Bazı kişiler diyor ki kardeşler Peygamberler bizim ile Allah aramızda bir vasıtadır, aracıdır. Peygamberler bizim ile Allah aramızda bir vasıtadır. Bu söz mucmel bir sözdür. Doğru da kastedilebilir. Eee hata da kastedilebilir. Sormak lazım. Kastın nedir? Eğer kastın bizim ile Allah arasında bir vasıtadır çünkü ee, onlar Allah'ın vahyini bize getiriyor, Allah'ın emirlerini bize ulaştırıyorsa bu doğru. Evet doğru. Ancak kaslı. Biz ibadetlerimizi ancak önce onlara yapıp, onlar da bizi Allah'a yaklaştırıyorsa bu yanlıştır. Ha, burada e, namaz oldu mu? Girdim. Tamam. Ee, biraz devam edelim. Namazdan önce de e, namaza az kala e, inşallah e, durarız. Tamam, tamam Yoksa isterseniz duralım şimdi, yorulduysanız. Ya, şimdi yap. Yoksa gidelim. Tamam, şimdi duralım. Ben tamam, şimdi bir yetim an. Şurada. Şimdi ben birkaç soru sorabilir miyim? diye soruyorum. Tamam, şimdi duralım ama namazdan sonra devam edeceğiz inşallah. Şimdi Çünkü hamlesin, bitmedi. E, Um, was ist der Beweis, was ist der beweis dass jemand beim Schierk al-Extar entschuldigt sein kann, da er unsinnig war? Denn es ist eine Gruppe von Muslimen, die sagen, dass der Schierk al-Extar und der Taufib niemals in einer Person vereint sein kann. Wie wie denn auch in und die beziehen dann auch die Container und machen mit dem abzuwarten. Ist das der? Ne? Ne derken? Herkes problem değil. Bu arada, burada da biri, diya cehalet fa indi rache ne zaman onu cehaleti ne zaman gözür olur bunun delili nedir yani ale kulli hal çünkü Fizinde, yani bir grup var ki die sagen dass shirk bir kişide aynı anda olamaz ve ibtedeymev <gülüyor> Nam. bu konu hakkında sünnet ve cemaatin arasında ihtilaflı bir konu bu konu. Temas <gülüyor> Bazıları cehaletin özür kabul olunmayacağını diyorlar. Binbaz gibi, Fauzan gibi. Bazı alimlerde cehaletin özür olduğunu kabul ediyorlar. Ee, Şeyh Albani gibi Şeyh Abdurrahman Sadi gibi Şeyh Abdülmüksün Abbad gibi Şeyh Hüseymin gibi Şeyhülislam b. Teymiye gibi o da cehaletin özür olduğunu kabul ediyor. Hatta Şeyhülislam b. Teymiye şunu delil getiriyor hadiste geçtiği gibi adamın bir tanesi ee, ölmeden önce allahu Teala'dan o kadar çok korkuyor ki ölmeden önce şöyle bir vasiyet yapıyor. Diyor ki e, ben öldüğüm zaman beni yakın ve külümü e, denize atın. Zannediyor ki allahu Teala o kişiyi bir daha diriltemez. Allah'ın azabından o kadar korkuyor ki e, diyor ki ben öldükten sonra beni yakın ve e, denize atın. Sonra allah Teala bu kişiyi diriltikten sonra soruyor. <gülüyor> ee, allah Teala bu kişiye soruyor. O da diyor ki senden çok korktuğumdan dolayı ve bu cehaletini mazur görüyor allahu Teala ve affediyor bu kişiyi. Bundan dolayı Şeyh Hüleyselam İbni Teala bunu delil getirerek diyor ki bazen bir kişi bilmediği zaman ee, hüccet ikam edilmeden bu kişi tekfir edilmez. Zudem mir sagt, dass Unwissenheit äh, ein Schutz sein kann, eine Entschuldigung. Und bringt das dem Hadith äh, als Beweis, wo eine Person aus Furcht vor Allah aufgrund seiner Sünden seinen Kindern äh, sagt, wenn ich gestorben bin, er verbrennt mich und streut meine äh, Asche ins Meer. Und Allah erweckt ihn dann und sagt, warum hast du dies getan? Und er sagte, ich fürchte, also ich habe deine Strafe gefürchtet, und deshalb so, ich habe gefürchtet. Und Allah, also, äh... Also er hat also sozusagen sein Entschuldigung an. Weil er er dachte halt, ja. weil er, er dachte, dass aber auch nicht in der Lage ist ihn um so ja, richtig. Ja. Dolayısıyla bu konu yani eee arasında ihtilaflı mı konu? An delilleri ja. şey etmek istiyorsan birçok delil var. Demin de zikrettim birkaç delil. sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok olayda äh, küfür yapılan şeyleri sahabeyi direkt tekfir etmiyor. Zaten vaç ağacında olduğu gibi. Onlar diyor, biz, onların zaten va'da ağacı olduğu gibi bize de zaten va'da ağacı, zaten va'da ağacı yap dediklerinde, yani, Peygamber sallallahu ve şey. sellem onları öğretiyor. Musa, Musa Aleyhisselam kavminin, Musa Aleyhisselam dediği gibi dediniz, İca'lna ilahen kema kemalehum, İca'lna ilahen kemalehum aleyha. Onların ilahları olduğu gibi bize de ilahlar yapın dediği gibi dediniz diyor ve inkar ediyor. Hemen onları tekfir etmiyor. Cahil olduklarından dolayı, bilmediklerinden dolayı. Dolayısıyla bu konuda ha ne zaman cahil olur o başka konu. Ayrı bir konu. Bir kişiye hiç öğretilmemiş, hiç bilmemiş hiç imkanı da yok. Bu kişi ama imkanı var. Öğrenebilir fakat öğrenmiyor tembelliğinden dolayı bu kişi. Bu kişi cahil olmaz. Mazur olmaz yani. Yerden yere de değişir. Bazı ülkelerde hiç tevhid öğretilmiyor. O, onun dini olduğunu zannediyorlar. Ve imkanı da yok. Bu kişi mazurdur. Ama bazı ülkelerde tevhid öğretiliyor. Bu kişi Suudi Arabistan gibi bir yerde şirk işlese, bilmiyorum dese dahi bu kişinin, bu kişi mazur görünmez. Çünkü imkanı var. Her tarafta öğretiliyor. Dolayısıyla yerden yere, zamandan zamana, şahstan şahsa değişen bir konu. Also er hat gesagt, wie zum Beispiel es gibt andere Beweise wie von Suhab, als er an einen Baum vorbeiging und sagten äh, zum Propheten, mach uns auch einen Baum wie diese, diesem Baum. Und der Prophet Salam so, er hat nicht auf die Segheling gemacht, die wusste nicht und hat ihn dann erklärt. Dann sagen die, dass es keine steht. ist. Eines Scheikins, Muhammad bin Abdul Wahab, Rahimullah taala, in der Jihalati Mazur gegründet. Da gibt es auch Sätze, die er sagt. Er sagt, dass er in der Nähe von biz cehaletin dolayı tekfir etmiyorsak başkasını nasıl tekfir edelim? diye birçok e, lafızları var. Bazı lafızlarında da anlaşılıyor ki tekfiri cehaleti özür görmüyor. Fakat bu lafızları biz Şeyh Üseymi rahimeullahu tealanın eee usulü 3 şerhinde dediği gibi diğer lafızlarıyla karşılaştırmamız lazım. Çünkü Şeyh er diyor ki bu laf äh, muhkemdir. Böyle anlaşılmaması gerekir. Çünkü Muhammed bin az çok açıkça cehaleti özür gördüğüne dair diğer lafızları var. Eee äh, muteşâbihi muhkeme äh, hamd etmemiz lazım diyor Şeyh er-Semi'i. Na. Akhir gesagt. Äh, die Frage ist auch wann eine Person äh, ist, wann wenn eine Person einfach nicht lernt und ein Nicht, sich nicht darum kümmert, obwohl er es machen könnte. Oder eine Person, wie in Saudi-Arabien ist, der von Tauiq überall wird das beigebracht und er sagt, ich wusste das nicht. Weil diese Person ist das anders als bei einer Person, äh, der keine Möglichkeit hat zu lernen. Oder in einigen Ländern wird das so beigebracht, dass die Religion ist. Und das, dann, äh, das ist was anderes. Ich hätte eine Frage, und zwar wenn man nicht genau weiß, ob man in der Vergangenheit Schirk gemacht hat, ja. äh, der e ben hiç eee O kişi bilmezse büyük şey yaptığını yapmadığını geçmişte yani. o kişi tövbe yapmazsa lazım mı? Neam, bilmiyorsa yani ne yaptığını, biliyor, ne yapmadığını bilmeyince. Nasıl bilmiyor? In der Vergangenheit, wenn man zum Beispiel noch nicht wusste, wenn Tauid und Akira noch schwach waren, in der Entwicklungsphase, zum Beispiel, und man weiß nicht, ob man ein gemacht hat, der vielleicht nicht vergeben wird. Alakullal, der Peygamber, sallallahu alaihi wassallam, bei Hadith äh war, sagt, Allahummi inni a'udu bika, en ushrika bika, wa an a'alam, wa astaghfiruka lima la ja. alam. Ey Allahum, sana bilerek, sana shirkos maktanda, sana sığınırım, bilmeyerek shirkos da sana istighfar ederim. Senden maffirat dilerim. <lacht> Ich bin außerdem Profi im Zusammenleben. Oh la, ich suche zu so suchen bei dir, dir einen Partner beizustellen und bitte dich um Vergebung für das, äh, was ich nicht wusste. Gibt ich gebe dir alles, was du mir kannst, ja. Also ja. was Und okay. das zeigt ja, was er nicht wusste, bitte dir er um Vergebung. Auch okay. kann man auch Vergebung bitte nicht. Das heißt, du kannst auch Vergebung bitten, wenn du mich hussst. Okay. Bevor wir jetzt weitermachen, wir müssen noch bedenken, dass wir zu Westshift müssen pani küs şimdi çıksak şimdi gideceğiz tamam namaza gidelim namazdan sonra inşallah devam ederiz allah Meryem'in oğlu İsa Allah veyahut da Meryem'in oğlu İsa Allah'tır diyenler kafir oldu diyor allah Teala. Meryem'in oğlu İsa Allah'tır diyenler kafir oldu. Yani Hristiyanlar kafir oldu diyor allah Teala. Açıkça Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla bir kişi kafir, Hristiyanlara kafir denilmez. Onlar kafir değildir. Onlar da cennete girecek dediği zaman bu kişi veyahut da onların küfründe küfründen şüphe ettiği zaman bu kişi kafir olur. Çünkü Yahudi varıstı diyenlerin kafir olduğuna icma vardır. İlim ehli arasında, Müslümanlar arasında. İcmayı İbn Hazm Meratibü'l-İcma isimli kitabından nakleder. Aynı şekilde ehli kitabın Yahudi ve diyenlerin kafir diye isimlendirilmesinde e, alimlerin icması vardır. Kafir diye isimlendirilir. Bunu da İbn Hazm bu icmayı naklediyor yine Allahu Teala diyor Allah üçün biri diyenler kafir oldu Yahudi ve dolayısıyla bir kişi Yahudi ve kafir değildir onlar da Allah'a ibadet ediyor onların yolu da Allah'a e, götürüyor derse bu kişi kendisi kafir olur. Yahudiler hakkında da Allah diyor ki ve kâletil yehudu Yedullah maglula eydihim, bima kalu. Yahudiler dedi ki Allahu Teala'nın eli kapalıdır cimridir. Gulle <gülüyor> onların eli kapalı olsun cimri olsun. Velu'n u bima onların dediklerinden dolayı melun olmuşlardır. Yine Yahudiler dedi ki Allah diyor ki onlar hakkında vekaletil yahudu Uzeyr <gülüyor> ibnullah Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın dur dediler. Dolayısıyla bunların Yahudi ve Hristiyanların yolunu tasvih eden, dinini tasvih eden, doğrulayan bunlar da Allah'a ibadet ediyor demek. Bunlar da kiliselerinde Allah'a ibadet ediyor demek. Bunlar da cennete girebilir demek. Veya küfründen şüphe etmek bu kişiyi dinden çıkarır. Maalesef bu zamanda dinler birliği diye bir e, fikir çıkarmışlar. Bütün dinler bir olduğuna, bütün dinler Allah'a yaklaştırdığına, cennete götürdüğüne e, inanıyorlar. Bu söz ise, bu fikir ise küfür, küfürdür. Ve bu e, inancı e, dinler birliğini ilk önce başlarda Iı, tasavvufcuların Şeyhül Ekber dediği İbn Arabi çıkarmıştır. Çünkü İbn Arabi şiirinde diyor ki: "Lakat sara kalbi qabilan li kullu suratin kalbin bütün suretlere girdi, bütün şekillere girdi. Tamer ali gizlanin wadir li lir ruhbani." Bazen geyiklerin bir mer'ası, bazen de ruhbanların, e, rahiplerin bir deyir, yani kilisesi, ibadet yaptığı yer oldu. Yani diyor ki, ka kalbin bazen bir e, geyiklerin e, otluğa oldu, bazen de rahiplerin bir yeri oldu. Bir ibadet ettikleri manastır oldu. Na manastır oldu. Ve beytul eûtân ve li eûtân Bazen de Putperentlerin evi oldu. Bazen de Taif denen Kâbesi oldu. Ve elvâh Tûrât ve Mushaf. Ve elvâh Tûrât ve Bazen Tûrât'ın sayfaları oldu bazen de Kur'an'ın musafı oldu. Edin ubidun Edinu bidin el anna Benim dinim sevgi dinidir nereye dönerse rakaibuhu götürdük rakaibuhu Benim ayaklarım bineklerim binekler nereye götürürse götürsün nereye götürürse götürsün benim dinim sevgi dini oldu fel hubbu dini ve imanid. hub sevgi benim dinim ve imanımdır diyor dolayısıyla İbn Arabi diyor ki bazen kilisede dinimi yaşarım bazen Yahudinin yerinde bazen putferesin orada Bazen kalbim Kabe'de taaf eder. Benim dinim hub, hepsini severim. Sevgidir diyor. Dolayısıyla bu inancı tasavvufçuların Şeyhül Ekber dediği İbn Arabi çıkarmıştır. Daha sonra ilim ehli, ehli i sünnet vel cemaat buna reddiyeler vererek bunun şüphelerini da edip şüphelerini iptal ettikten sonra Ve bu, bu küfür dindikten sonra e, son zamanlarda yine hortlamıştır. <gülüyor> bu dinler arasında birliği aynı şekilde <gülüyor> maalesef Muhammed Abdul gibileri de Muhammed abdur cemal Din Afgani gibileri de bu, bu e, şeye düşmüştür. Daha sonra bu zamanda da maalesef e, devam ettiriliyor. Daha sonra Muhammed bin Abdullah diyor ki buna geçmeden önce dediğim gibi kardeşler bu kayda e, kim e, kafirleri tekfir etmesi bu kayda icma ile kafir olan ve da Allah ve Resul'ün tekfir ettiği kişiler için geçerli. E, i̇htilaflı konularda kişiler e, tekfir edilmez. Dördüncü mesele dini çıkaran, dinden çıkaran, İslam'dan çıkaran dördüncü mesele, Muhammed ibn Abdullah rahimullahü aleyhisselam diyor ki, "Men i'atqada, anna ghaïr hadi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem akmala min hadihi. Kim şuna inanırsa?" başkasının hediye, metodu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebinin metodundan daha iyidir inanırsa ve enne hukme ahsen min hukmihi veya başkasının hükmü Allah'ın hükmünden ve Resulü'nün hükmünden <gülüyor> daha iyidir di inanırsa bu kişi kafir olur. Yani kim? Allah'ın kendi hükmü kendi metodum Allah ve Resulü'nün metodundan, hükmünden daha iyidir derse bu kişi icma ile kafir olur. Bu meselenin altında bir birçok nokta var kardeşler. Onu zikretmek istiyorum size. Birinci nokta, ilim ehli şu meselelere icma etmiştir. Birinci mesele, her kim kendi hükmü veya beşeri bir hüküm Allah ve Resulü'nün hükmünden daha eftal, daha iyidir derse bu kişi icma'an kafirdir. İcmayı İbn-i Bağz teala nakledir. Aynı şekilde her kim Allah'ın ile başkasının hükmü aynıdır, ikisi de olur derse aynı mertebededir, aynı derecededir derse bu kişi icma'an kafir olur. Aynı şekilde her kim Allah'ın hükmüyle hükmetmek gerek hükmetmeye gerek yok derse kendi hükümlerimle hükmedebilirim bu caizdir. Bunu caiz diyorsa bu kişi icmaen yine kafir olur. Aynı şekilde her kim Allah'ın hükmünü inkar etse, jahadetse Allah'ın hükmü yok. Birdi inkar etse bu kişi yine icmaen kafir olur. Fakat beşinci mesele ise her kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse fakat Allah'ın hükmü daha eftaldır derse, daha iyidir derse ve yaptığı şeyin caiz olmadığını bilir bilirse fakat şehvedinden dolayı, hevasına uyduğundan dolayı Allah'ın hükmüyle hükmetmezse bu kişi e, dinden çıkmaz. Bilakiç, bilakis küçük küfür işlemiş olur. Dinden çıkarmayan e, küfürdür. Bunu da ilim ehli arasında, selef arasında icma vardır. Bunun küçük küfür olduğuna. İcmayı i̇bn Abdülber Abdülberrahimullahu Teala Temhid isimli kitabında nakleder cilt 16. <gülüyor> Aynı şekilde Şeyhül İslam İbn Teymiyye Teala teala'da bunu zikreder. İbn Teymiyye rahimeullah teala der ki kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse fakat bilirse bunun caiz olmadığını ve Allah'ın hükmü daha eftal daha Allah'ın hükmü daha eftal olduğunu bilirse bu kişi küçük kâfir olmayacağını bilakis küçük şirk olduğunu ve bu bu konu hakkında inen ayetin küçük şirke delalet ettiğini Şeyhül İslam İbn Teymiyye al Fetâva cilt yedi Sayfa 254. sayfada zikreder. Aynı şekilde İbn-i de bunu zikreder. Hukmu Tarih-i Salat isimli e kitabında. Aynı şekilde İmam Ahmet i̇bn Hanbel de zikreder. Ahmet. Sualat i̇bn Hani isimli kitapta. Aynı şekilde Muhammed i̇bn Nasr-i Mervezi, İbn-i Cerir-i Taberi, İbn-i Battah, El-İmam-ı ابن جوزي القرطبي ابن العربي بو ابن عربي دمين كذكرتين ابن عربي دليل يعني شنك ابن العربي دياري ابن, دي. ابن كثير رحم الله تعالى الشاطبي ابن ابن عز الحنفي ابن حجر العسقلاني ابن باز الشنقيطي Abdrahman el-Saadi, El Şeyh Albani, Şeyh Uthaymi bütün bunlar "ve men lem yahkum bima enzelallahü fa ulayka hum kafirun ayetinden kasıt Hamdizek. küçük küfür olduğunu demişlerdir. Hamdizek. Dolayısıyla bu konu hakkında ilim ehlinin ilim ehlinin ittifakı vardır. Hamdizek. Bu konu hakkında inşallah yarın daha tafsilatlı bir şekilde sırf bu konuyu e, işleyeceğimden dolayı e, burada bununla iktifa ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi Şeyhülislam i̇bn Teymiye e, İmam Ahmet Dahi e, e, ve diğer mufessirler hatta bu Hayyan hatta Kurtubi diyor ki bu ayetin zahirini alanlar mütezzile ve haricilerdir diyor. <gülüyor> وَمَنْ <gülüyor> لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ bu ayetin zahirini alıp Müslümanları tekfir eden, kafir yap, e, e, tekfir eden insanlar hariciler ve mutezili olmuştur sadece. ehl Sünnet bunu yapmamıştır diyorlar. <gülüyor> beşinci mesele kardeşler dinden çıkaran. Beşinci mesele ise Muhammed bin i, -i Teala diyor ki ''Men abhaba şey'en mimma ca'a bir rasul'' ve onu amel bihi Her kim Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği herhangi bir şeyi yani. kerih görürse, yani. buğzederse ona ya. Ya, ya. yapsa dahi kafir olur. Ya, ya. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Zalika bi annahum kirehu ma enzelallah", fa ahbata İşte onlar Allah'ın indirdiklerini kerih gördüler. Bundan dolayı da Allah onların amellerini boşa çıkardı. Fakat şunu şuna dikkat etmek gerekir kardeşler. Buradaki kereh görmekten kasıt Allah'tan geldiğinden dolayı kereh görürse kafir olur. Resul'dan geldiğinden dolayı kereh görürse bunu Allah getirdi, Resul getirdi ondan dolayı ben bunu kereh görüyorum derse o zaman kafir olur. İslam dininden olduğundan dolayı kereh görürse o zaman kafir olur. Ancak mesakkattan dolayı kere görürse bu adamı kafir, küfür etmez. İşte bazen namaz kılıyorsun. Zor geliyor insan. Biraz hoşlanmıyorsun. Ha bu bu bu dinden çıkma çünkü mesakkattan dolayı. Yoksa Allah ve Resulünden geldiğinden dolayı değil. Allah ve Resulünden geldiğinden dolayı kere görürsem bu dinden çıkar. Ancak mesakkattan dolayı abdest almak istemiyorum. Meşakkattan dolayı e, namaz kılmak istemiyorum. Bu insanı küfür etmez. E, kafir etmez. Çünkü allahu Teala diyor ki Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum Size qital, savaşmak farz kılındı. Halbuki o savaşmak kurhun lekum. Sizin hoşlanmadığınız bir şey. Neden hoşlanmıyorlar? Kimse savaştan hoşlanmaz meşakkat olduğundan dolayı, kanakıtma olduğundan dolayı, hoşlanmadığından dolayı Allah hoşlanmamalarına rağmen Allahu Teala e, farz kıldı. Dolayısıyla buradaki kaset meşakkatten dolayı kere görürsen bu adam bu kişi şey insanı e, dinden çıkarmaz. Aynı şekilde Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde peygamber diyor ki: "Eledullukum ala ma yerfa'u Allahu bihi'd derecat?" وَيَحُطُّ بِهِ hataya, Sizin derecenizi yükseltip hatanızı e, yok eden bir şeye sizi delalet edeyim mi, göstereyim mi? Evet diyorlar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki إِسْبَغُ الْوُدُوءِ عَلَى الْمَكَارِ Vudu'yu abdesti dosdoğru yapmak e, meşakkatlı olsa dahi. Meşakkatlı olsa da Çünkü bazen abdest meşakkatlı oluyor. E, soğuk suda abdest alman gerekiyor. Bu gibi şeyler. İnsan bunu keri görüyor. Meşakkat görüyor. Fakat bunu yaptığı zaman peygamber diyor ki e, e, dereceni yükseltiyor ve hatalarını siliyor. Diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Altıncı mesele dinden çıkaran altıncı mesele kardeşler. Muhammed Abdullah Abdülayı Teala diyor ki El istihza'u bi dinillah ve sevabih ve icabih Allah'ın diniyle sevabı ile ve ile alay etmek. Bu mesele kişiyi dinden çıkaran ve bunu alay etmek İslam'la peygamberle Allah'ın ayetleriyle peygamberlerle cennet cehennemle İslam'ın herhangi bir şeyle sünnetle Kişi alay ettiği zaman icma'an bu, bu, bu, bu, bu şey, e, kişiyi küfre götürür. Bu icmayı Kâd-ı Şifa isimli kitabında nakleder. Aynı şekilde şeyh İslam İbn-i Teymi, as isimli kitabında e, istihzanın, alayın dinden çıkaracağına dair e, icma olduğunu nakleder. Bu icma'ya neye neye e, itimat ediyor? allah Teala'nın şu ayetini, Allah der ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ Onlara soracak olursan, derler ki kunna كُنَّا ve وَنَلْعَبْ Biz ancak e, oynuyorduk ve birbirimizle şakalaşıyorduk. Çünkü bazı kişiler, hadiste geçtiği gibi, Müslüm'de geçiyor, bazı insanlar seferde, yolculukta birbirleriyle şaka yapıyorlar. Diyorlar ki مَا رَأَيْنَا مِسْلَ قُرَّائِنَا هَا butunan, اَكْبَرَ بُتُونًا وَلَا اَجْبَنَ عِنْدَ اللِقَاءً وَلَا اَكْزَبَ لِسَانَ Biz bunlar gibi bu bizim kurra gibi alimlerimiz gibi bu sahabe gibi çok yiyen ee, karnı daha, yük, daha e, büyük olan <gülüyor> ve ço daha çok yalan söyleyen <gülüyor> ve daha çok korkan görmedik <gülüyor> diye birbirleriyle şaka yapıyorlar. Ne <gülüyor> <gülüyor> Bunun üzerine sahabeden bir tanesi, <gülüyor> Auf ibn Malik diyor ki onlara söyledin fakat ala, sen münafıksın diyor. La ukhbiranna Rasulullah, haber vereceğim diyor. Ve peygambere haber vermeye gidiyor. Bakıyor ki ayet ayet onu geçmiş. Ayette Allahu Teala diyor ki "Ve in kunna Onlara soracak olursan derler ki biz ancak oynuyorduk, şakalaşıyorduk. Ve bu kişi bu şakayı yapanlar peygambere geliyor <gülüyor> af dilemek için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor sadece bu ayeti okuyor onlar diyor ki biz işte şakalaşıyorduk diyor peygambere özür <gülüyor> beyan ediyor peygamber de onlara sadece bu ayeti okuyor <gülüyor> onlara soracak olursanız derler ki biz ancak oynuyorduk la <gülüyor> te'tediru Sonra Allah Teala'nın Teala diyor ki: "Kul ebillahi ve ayatihi ve resulih kuntum de ki Allah'la, onun ayetleriyle ve onun resulüyle mi alay ediyorsunuz? "La ta'teziru. Kad kafartum ba'de imanikum. Özür dilemeyiniz. Çünkü imanınızdan sonra kafir oldunuz. Özür dilemeyiniz çünkü imanınızdan sonra ee, kafir oldunuz. Şeyh-i İslam İbn-i isimli kitabında diyor ki Bunlar gerçekten şakalaşıyordu Yalan söylemiyorlardı şakalaşıyorduk değil Çünkü yalan söyleseler de Allah Kur'an'da açıklardı bunları yalan söylüyor Açıklamadığına göre demek ki doğru söylüyorlar bunlar Şakalaşıyordu Şakalaşmalarına rağmen alay etmelerine rağmen Ciddi olmamalarına rağmen allah Teala onları tekfir etmiştir. Kafir ilan etmiştir. Dolayısıyla e, Kur'an'la, sünnetle veya her, İslam'ın herhangi bir şeyle alay etmek icma'ın e, kişiyi dinden çıkarır. <gülüyor> Bu bilindikten sonra kardeşler bazı meseleler var. Birinci mesele <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hak, pe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü konuşmak. <gülüyor> Onu küçümsemek. İcma an bunu yapan kişi e, icma'an kafirdir. Dinden çıkar. İcmayı İshak ibn Rahuyah ve Muhammed ibn Sahnun nakleder. <gülüyor> Başka bir mesele <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü konuşan kişi katledilir İslam Devleti'nde. Contexto, öldürülür. <gülüyor> i̇slam Devleti'nde bu kişi öldürülür. Ve İmam Ahmet ibn Hanbel'e göre de öldürüldüğü zaman tövbesi de kabul olunmaz. Yani önce tevbe ettiği istenilmez. Direkt katledilir. Velev ki tevbe etse dahi o Allah ile kendisi arasında belki de sadıktır. Fakat dünyada onun tövbesi kabul olunmaz ve katledilir. Başka bir mesele Şeyh-i İslam İbni Teymi'ye icmayı Yine as sarim isimli kitabında peygamberlerin herhangi birine kötü konuşan kişi kafir olur. Bunda da icma var. Aynı şekilde meleklerin herhangi birine kötü konuşan Meleklere kötü konuşan ee, e, kafir olur. Bunda da icma vardır. İcmayı <gülüyor> kadu-i diyor. naklediyor. Bu bilindikte bu gibi bu, bu meseleler, deminki zikrettiği meselelerde icma vardır. İlim ehli <gülüyor> arasında ihtilaf yoktur. <gülüyor> Sahabeler hakkında kötü konuşmaya gelince İbn-i Teymiye Teala as son kısımlarında der ki, sahabeler hakkında kötü konuşan dört kısımdır. Bir, onlar, onlara kötü konuşup, küfür itikadi olarak onlara kötü konuşmak. <gülüyor> Misal, Ali <gülüyor> radıyallahu teala anhu ilah diye inanmak. O bir ilahdır diye inanmak. Dolayısıyla diğerler hakkında kötü konuşmak. Bu icma ile bu adam kafir olur böyle bir e, şey iman ederse. İki, sahabelerin çoğunu tekfir etmek veya tefsik etmek fasıktır, kötü demek, onlara çoğuna kötü konuşmak bu da insanı dinden çıkarır. Bunda da icma vardır. İbn-i diyor. Üç, bir dünyevi şeyden dolayı onlara kötü konuşmak. Herhangi bir sahabiye bu cimridi cümriydi demek. Veyahut hatta herhangi bir dünyevi şeyden dolayı kötü konuşmak. Bu küfür değildir. Fakat bu kişiyi bidatçı yapar. Dört, dünyevi meseleden dolayı sahabelere lanet etmek. Herhangi bir sahabeye lanet etmek dünyevi meseleden dolayı. Bunda da ilim ehli, bu da tereddüt. Tereddüt vardır diyor. İbn-i Teymiye Teala. Yani bazıları küfür müdür, küfür değil midir belli değil diyor. Bazıları küfürdür, bazıları değildir diyor. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah taala. Bunlar bilindikten sonra bilin ki kardeşler Allah ve Resulü hakkında kötü konuşan veya İslam hakkında kötü konuşan veyahutta İslam hakkında istihza eden, alay eden kişinin yanında oturmak caiz değildir. Haramdır. Çünkü allah'u Teala diyor ki, İsa semiatum ayeti Allah küfür obiha. Allah'ın ayetinin küfür et duyarsanız. O yüzdence Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini duyarsanız, fala takûdû ma'hum. Onlarla oturmayınız. Onlarla birlikte oturmayınız. Hatta yahu dufi hadisin gayre. Ta ki başka söze geçene kadar. اِلَّكُمْ <İllekum> iden mislam? Eğer onlarla birlikte oturursanız, işte siz o zaman onlar gibi olursunuz, diyor allah tane Teala. İlim ehli diyor ki, onlar gibi olursunuz, yani eğer onların dediğinde razı olursanız, Allah ve Resulü'nün alay edildiğine razı olursanız, kalben razı olursanız, onlar gibi kafir olursunuz. Ama yok, razı olmazsanız, fakat yine de oturursanız, o zaman Haram işlemiş olur, haram işlemiş olursunuz. Yedinci mesele kardeşler dinden çıkaran Muhammed bin Abdullah rahimullahü diyor ki, sihir, sihirdir. Wminhu al, wminhu sarf ve atif, sarf ve atıf sihirdendir. dir. Sarf karı ile kocayı birbirinden ayırt eden, atif ise birbirini sevdiren. İki kişi birbirini sevdiren Muhammed bin Abdullah Teala diyor ki femen faalehu ev radi bihi kafar kim buna bunu yaparsa sihir yaparsa veya buna razı olursa kafir olur diyor neden kafir olur çünkü Allah Teala diyor ki o ma kafara Süleymanu ve lakin eşyaatin Süleyman Aleyhisselam kafir olmadı fakat şeytanlar kafir oldu sihir yaptıklarından dolayı bilin ki kardeşler sihir iki kısımdır birincisi hakiki olan sihir hakiki olan sihir hakiki yani bir insana zarar veriyor hasta ediyor öldürüyor karı ile kocanın arasını ayırt ediyor bu sihir vardır ehl sünnet ve cemaat icmasına göre bu sihir vardır hakiki olan sihir. Bu ehli sünnetin kabul ettiği <gülüyor> e, şekildir. Çünkü bildiğiniz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi e, Peygamber'e dahi sihir edilmiştir. İkincisi ise, ise tehyili. <gülüyor> e, hayal gördürülmesi. Gerçekten olmuyor fakat gözünün önünde oluyormuş gibi gösteriliyor. Bunu ise ee, ehl Sünnet kabul ediyor. Aynı şekilde Mu'tezile de bunu kabul ediyor. Birinci kısmı Mu'tezile kabul etmiyor. Bu ikinci kısmı Mu'tezile kabul ediyor. <gülüyor> Bu bilindikten sonra kardeşler <gülüyor> sihirbazın cezası İslam Devleti'nde ölümdür. <gülüyor> ölümdür. Çünkü Bukharda geçen Becalet İbni Abede'nin e eserinde diyor ki ketebe i Umar'u Umar radıyallahu te'ala bize bir mektup yazdı diyor. En ikutulu e kulle sahirin ve sahira Bütün sahir erkek ve kadınları öldürün diye e bize mektup yazdı diyor. Fakatanna selase sevahir. biz de üç tane e kadın sahiri öldürdük diyor Becalet İbni e, Abdül İbn Kudamh Rhammullahu Teala diyor ki, sihirbazın öldürüleceği şu sahabelerden varit olmuştur. Olun, Ömer radıyallahu Anhu, olun, Osman, İbn Ömer, Hafsa, Cündübi İbn Abdillah, Cündübi İbn Kâb, bütün bu sahabeler sihirbazın öldürüleceğini olun, hüküm vermişlerdir diyor. <gülüyor> El Muğni isimli kitabında. Bu bilindikten sonra hükmün nüşra. Nüşrenin hükmü. Nüşre kardeşler bir kişiye sihir isabet edildiği zaman bu sihrin giderilmesi için sihirbaza gidilmesi. O sihirbaza para verip o sihirin izale edilmesini sağlamak. Buna nüşre deniliyor. Bu konu hakkında <gülüyor> ilim ehlinin <gülüyor> üç görüşü vardır. Birinci görüş Said İbnül Musayyib tabiinden Said İbnül Musayyib bunu caiz görüyor. De, bir şartla Yine, bir o sihirbaza giden şirk işlememesi lazım. <gülüyor> para verir ama, fakat kendisi şirk işlemez. Yani gidip kurban kesmezcüğüne veyahut da herhangi bir şirk ameli yapmaması gerekir. Said ibn-i Musayyib diyor ki La be'se bi'yi inneme yuridune bi'yi l islah. Bunda bir beysi yok çünkü bu ıslah etmek istiyor. Düzeltmek istiyor. Diyor. İkinci görüş caiz olmaması. Sihir isabet ettiği herhangi bir şekilde sihirbaza gidil gitmek caiz değildir. Bu da Hasan el Basri <gülüyor> ve e, çoğu alemlerin görüşüdür. Ve doğru olan görüş de budur. <gülüyor> Kesinlikle sihirbaza gitmek caiz değildir. Çünkü e, sahabeden hiçbiri böyle bir şey yapmamıştır. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara gitmediği sahabeyi emretmiştir. <gülüyor> çünkü sen gittiğin zaman onların e, küfrüne şirkine e, destekçi olmuş olursun üçüncü görüş ise kardeşler diyor e, bu da ata el hurasani'nin görüşü gitmek caiz değildir ancak bir zaruret olduğundan dolayı zaruret nasıl bütün şeyleri denedin bütün işleri yaptın yine halen sihir var Olmuyor, çıkmıyor, o zaman gidebilirsin, diyor. Bu da Atâ'l-Hurazani'nin görüşü. Dediğim gibi doğru olan görüş, kesinlikle sihirbaza gidilmesi caiz değildir. Sihirbazlara ve kahinlere gitmenin hükmü. Onlara gittiğin zaman, ee, bunun hükmü nedir? Bunun hükmü üç şekil yani üç şekildir kardeşlerim. Birincisi onlara gidip sihirbazlara ve kahinlere gidip tasdik edersen onları. Yani kahin diyor ki şu olacak ileride. Senin bunun var. Bunu tasdik edersen. Gaybi bildiğini tasdik edersen bu insanı dinden çıkarmış. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mus'a İmam Ahmet'te geçtiği gibi من اتا kahinen او عراfen فصدقه بما يقول فقط kafera بما uzil ala Muhammed Kim kahine giderse ve arrafe giderse <gülüyor> ve onu tasdiklerse Muhammed'e indirileni küfür olur. <gülüyor> Dolayısıyla onları tasdik etmek, sihirbazları, kahinleri tasdik etmek bu kişi küfür kafir olur. Gitmeye gerek yok. Televizyon açtığın zaman bazen televizyonlarda da çıkıyorlar. Ee, yıldızname gibi. Horoskop diyorlar. Ee, i̇şte şu olacak. Şöyle olacak. Gayetten haber ve Bunları tasdik ettiği zaman kişi ve inandığı zaman bu kişi dinler çıkar. Allah'a lafiyet ve İkinci tasdik etmeden giderse diyor ve öylesine bakıyorum tasdik etmiyorum ve öylesine gidiyorum ta ama inanmıyorum bunun hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim kahine giderse velem yusaddiq bihi lem tukbellehu salatun 40 leyle kim ona giderse tasdik etmese kahine gidip tasdik etmese dahi kırk gün onun namazı kabul olunmaz gitmez inanmazsan dahi kırk gün namazın kabul olunmaz üçüncü hal ise bazı kahinlerin yalancı olduğunu imtihan etmek için bazen kahin geliyor sahir geliyor sana şunu haber vereceğim diyor sen de onu imtihan etmek için insanlara rezil etmek için imtihan etmek için sorduğun zaman onu rezil etmek için bu caizdir çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbnü Sayyadi imtihan etmiştir. Bu bilindikten sonra kardeşler bazı aklaniler, akılcılar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapıldığına inanmıyorlar. Peygamber'e sihir yapıldıysa eee Bukhari ve Müslüm'ün hadisinde Ayşe radıyallahu anhan rivayet ettiği hadiste sabittir. Bukhari ve Müslüm'de, Müslüm'de geçiyor. O sihirde peygambere bazı şeyler, e, sihir yapıldı. O da bazen e, hanımına yaklaşmadığı halde sanki hanımına yaklaşmış gibi e, hayal ediliyordu. Sadece bu konuda. Peygamber'e sihir yapılmış. Bu Bukhari ve Müslüm'de geçen hadiste ee, sa e, sabittir. Fakat bazıları bu hadisi kabul etmiyorlar. Niye? Şu ayete binaen Allahü Teala diyor ki: "Vallahu yaati mukeminen Allah seni insanlardan koruyacak. Allah insanlardan koruduğuna göre sana sihir isabet edemez. Dolayısıyla bu adet doğru değildir diyorlar. Aynı şekilde bu başka ayete de itimat ediyorlar. Allahü Teala diyor ki: "In yettbi'oon illa raculen masyura". Müşrikler diyorlardı ki bunlar ancak sihir-i meshur birisine tabiiler. Yani bunlar ancak e, cinli birisine uyuyorlar. Müslümanlar hakkında müşrikler böyle diyorlardı. Yani peygamber e, cinli sir isabet etmiş ki. Müşrikler bunu diyordu. Şimdi desen dersen ki peygambere yere isabet etmiş müşriklerin dediğini doğrulamışsın gibi şey diyorlar. Buna cevabın ilim ehli şöyle derdir ki Allahu Teala seni insanlardan koruyacak. Yani Kur'an'ı indirdiği meselelerde, risale meselelerde yani Kur'an'ı indirdiği, risale'yi indir indirilen meseleler, İslami meselelerde peygambere kimse bir şey yapamaz. Sihir ona isabet edemez. Ancak bunun dışındaki şeyleri olabilir ki, sihir de zaten bunun dışındaki e, şeyde olmuştur. Fakat risale'yi ilgilendiren, İslam'ı ilgilendiren hiçbir şey de e, peygambere bir şey isabet edemez. Çünkü Allahü Teala bu konuda onu koruyor. <gülüyor> dinden çıkaran 8. mesele Muhammed bin Abdülahab'ın dediği diyor ki muzaharatul muşrikiyne ve muavenetuhum alel muslimine müşriklere yardım etmek müslümanlara karşı müşriklere yardım etmek kişiyi dinden çıkarır diyor. Sonra şu ayeti delil getirir Muhammed İbn-i Abdülvehab. وَمَنْ minkum, مِنْكُمْ فَاِنَّهُ Her kim onları dost edinirse onlardan olur. Bu ayetteki التevelli den kasıt onları dost edinmek bu tevelli dost edinmek icma'an küfürdür. İnsanı dinden çıkarır. İcmayı İbn-i Hazm nakleder. Fakat bu tevelli Onlara yardım etmek, onlara dost edilmenin manası nedir? Tevalli'nin manası kardeşim onlara dininden dolayı onlara yardım etmek. <gülüyor> Müslümanlara karşı onları dininden dolayı, dinlerinin daha iyi olduğunu veya dinlerinin daha üstün olduğunu. Hristiyan veya Yahudi olduklarından dolayı, kafir olduklarından dolayı yardım etmek. Dinden dolayı, dinlerini sevdiğinden dolayı, dinlerden daha üstün olduğuna inandığından dolayı. Böyle inanmak, bundan dolayı yardım etmek bu küfürdür. Bunda icma vardır. Fakat dünyevi meselelerden dolayı onlara yardım etmek dini meseleden dolayı değil de dünyevi mesele. Onlara yardım ediyorum çünkü onlar bana para veriyor. Onlar lehine casusluk yapıyorum çünkü onlar bana para veriyor. Veya dinle hiçbir alakam, onların diniyle hiçbir alakam yok. Sadece dünyevi bir meseleden dolayı onlara yardım ed edildiği zaman bu kişi kafir olmaz. Bundan dolayı alusi Ruhul e, Maani isimli te, tefsirinde der ki, tevâliyinin manası dinlerinden dolayı yardım etmektirdir. Aynı şekilde İbn Cevzi, e, rahimullahu teala da e, bunu der. Bunun yani bunun delili nedir yani onların dininden dolayı yardım etmek küfür olmayacağına dair delili nedir? Çünkü dört mezhebe göre de casus bir kişi kafirlerin lehine, Müslümanların aleyhine casusluk yapan kişi kafir olmaz. Bu dört mezhebe göredir. <gülüyor> Aynı şekilde Bukhari ve Müslüm'de geçen <gülüyor> Ali radıyallahu teala anhun hadisinde Hatib İbni Ebi Belta'nın kıssası. Hatib İbni Ebi Belta sahabilerden peygamberin aleyhine casusluk yapıyor ve Mekke müşriklerine mektup yazıyor. Diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve ashabı fulan günde geliyor, hazırlanın, dikkat edin. Bir mektup yazıyor ve bir kadına veriyor. Kadın da o mektubu saçının içine e, saklıyor. Ayet iniyor. Fulan yerde kadın var, mektup var, gidin e, Allahu Teala. E, vahiy iniyor Allahu Teala. Ee, Resulüne beyan ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Ali radıyallahu teala anhu ve başka sahabeyi yolluyor. Yolladığı yerde bakıyorlar ki o kadın orada. Diyorlar ki mektubu ver. Kadın diyor ya, ben de mektubu ver. Mektup yok diyor. Diyorlar ki ya mektubu verirsin ya da seni soyarız. Da ve kadın mektubu saçının arasından çıkarıyor. Ve peygambere getiriyor. Okunduğu zaman bakıyor ki Hatib bin Ebi Belta'dan Mekke müşriklerine casusluk e şey. Bunun üzerine bak peygamber hemen sen kafir oldun demiyor bu zamandaki tekfircilerin yaptığı gibi. <gülüyor> Birakese Hatib bin Ebi Belta'yı çağırıyor ve diyor ki: "Ley <gülüyor> hamaleke Bunu neden yaptın?" diye soruyor. Hatib bin Ebi Belta e diyor ki: <gülüyor> İslam. Bunu İslam'dan dolayı, İslam'dan yüz çevirdiğimden dolayı yapmadım diyor. Bilakis herkesin e, Mekke'de akrabaları vardı, yardımcıları vardı. Benim de kimsem yoktu. E, bu mektupla yardımcı e, ve dost edinmek istedim diyor. Yani dünyevi meseleden dolayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ee, doğru söyledin e, diyor <gülüyor> ve e, serbest bırakıyor <gülüyor> Hatip Nebi Belta'a dolayısıyla burada Hatip Nebi Belta'a peygamber tekfir etmiyor <gülüyor> Mekke müşriklerine kafirlere yardım etmesine, etmesine rağmen <gülüyor> peygambere karşı yardım etmesine rağmen tekfir etmiyor peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem neden çünkü <gülüyor> dünyevi meseleden dolayı yardım ediyor Bundan dolayı Hatib İbni Ebi Belta diyor ki ben bunu dinimden yüz çevirdiğimden dolayı yapmadım ey Allah Resulü diyor. Dolayısıyla bu hadisten de anlaşıldığına göre Muhammed İbni Abdülvehab'ın kastettiği bu söz kafirlere yardım etmek yani dininden dolayı yardım etmek. Dinlerinin daha üstün olsun diye yardım etmek. Bu küfürdür. Ama normal dünyevi şeyden dolayı yardım etmek küfür değildir. Hatta üç mezhebe göre İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Hanife ve Şafii'ye göre kafirlerden yardım dilemek caizdir. <gülüyor> ki Müslüman bugat, Müslümanlara karşı dahi olsa dahi. Onlardan yardım dilemek bu üç mezhebe göre caizdir. <gülüyor> Bazıları diyor ki <gülüyor> bazılar diyor ki Hatib ibn-i Ebi Belta burada küfür işledi. Tekfirciler diyor ki, küfür işledi. Fakat muteevbil olduğundan dolayı yorumladığından dolayı kâfir olmadı. Tevil yaptığından dolayı kâfir olmadı diyorlar. Buna cevaben e, denilir ki tevil yapan deminki zikrettiğim kıssada olduğu gibi Gudamet İbn-i ne yapıyor? Ayeti yanlış anlıyor ve içkiyi helal görüyor bundan dolayı sahabe onu tekfir etmiyor tekfirciler diyor ki bu meselede de e, Hat ibn-i Belta e, tevil yaptı ondan dolayı tekfir etmediler diyor buna cevabım deriz ki yanlış çünkü Hat ibn-i burada bir hücceti yok bir delili yok şu ayetten dolayı bu şeyden dolayı bunu yanlış anladım demiyor bilakis hata yaptığını biliyor zaten ve orada da zaten diyor ki ben bunu dinimden dolayı yapmadım diyor. <gülüyor> dünyevi meseleden dolayı olduğunu açıklıyor. <gülüyor> Mazeretini e, ve hata <gülüyor> yaptığını ve dünyevi meseleden olduğundan dolayı peygambere beyan ediyor. Yani tevil yok burada. <gülüyor> Bundan dolayı bunların tevil var demekte de yanlıştır. <gülüyor> Sonra tevil olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatip'in Abi Belta anlatırdı. Derdi bak sen şu ayeti veya şu adeti yanlış anladın. Doğrusu şudur diye anlatırdı. Fakat Hatib'in zaten hiçbir hücceti yok, delili yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sadece doğru söyledi diyor ve bırakıyor. Hatip'in Ebi Belta'yı radıyallahu teala anhum. Dokuzuncu mesele kardeşler. Dinden çıkaran Muhammed İbn Abdülvehhab diyor ki: "Men i'taqade en ba'ban ba'd'an nasi yesa'e'l-hurucu an şeriat Muhammedin küfer." Kim? <gülüyor> ee, bazı insanların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından ıı, çıkmasını caiz derse ıı, itikat der euh, ederse de kafir olur. Bu meselede aslında Muhammed İbn Abdülvehhab Iı, aşırı gulatına aşırı gidenlere reddiye veriyor. Çünkü tasavvufçuların gulatına aşırı gidenler diyor ki biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına uymamıza gerek yok. Ee, başka bir şey yapabiliriz. İçki içiyor diyor ki bizim için haram değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı bizim için geçerli değil. Biz havas özel insanız. Biz ermişiz. Türkçe'de ermişiz diyorlar. Yani biz öyle bir mertebeye çıktık ki artık bize halal, helal, haram yok. Dur diyorlar. Bundan dolayı Muhammed bin Abdülhamd diyor kim bunu böyle inanırsa bu kişi dinden çıkar diyor. Bunu diyen insanlar şeriat bize gerek yok diyen insanlar bir ayetle geliyorlar. O ayette Allahü u Teala şu ayeti وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ yakin gelen erke gelene kadar kesin gelene kadar Rabbine ibadet et. De yakin, yakin de diyorlar ki işte bize yakin geldi, biz ermişiz dolayısıyla biz daha Allah'a ibadet etmeye gerek yok diyorlar. Çünkü biz yakin erdik o mertebeye erdik diyorlar. Cevap olarak deriz ki buradaki yakinden maksat icma icma'ya İbn-i Teymi'ye rahimullahu teala naklediyor, ölümdür. Yani ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et. Burada ehli sünnet ve cemaat arasında icma vardır. Sonra biz Kur'an'ı Kur'an ilan gerekir. Allahu Teala başka ayetinde diyor ki Mekke müşriklerinin diliyle diyor ki "Vekunna nukezibu biyevmid din biz kıyamet gününü küfre diyorduk, yalanlıyorduk." Hatta atana liyakin ta ki yakin bize gelene kadar. Buradaki yakin nedir? Ölüm müdür? Dolayısıyla bu ayet diğer ayeti tefsir ediyor, açıklıyor. Anlıyoruz ki "Ve ibud rabbike hatta yatiyel yakin" sana yakin gelene kadar Rabbini ibadet et. Buradaki yakından kasıt ölümdür. <gülüyor> Aynı şekilde bu tasavvufçuların başka bir delili ise, Diyorlar ki <gülüyor> nasıl ki Hıdır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a uymadığı gibi <gülüyor> e, çocuk kesi öldürdüğü gibi işte e, başkasını, başkasının e, gemisini e, batı deldiği gibi nasıl Hıdır Aleyhisselam bazı şeyler Musa Aleyhisselam'ın bilmediği şeyler yaptıysa ona uymadıysa bizde Muhammed Sallallahu Aleyhisselam'ın şeriatına uymaya gerek yok diyorlar. Çünkü biz ermişiz diyorlar. Bunu delil getiriyor Hıdır Aleyhisselam'ın kıssasıyla. Cevap olarak denilir ki Hıdır Aleyhisselam zaten Musa Aleyhisselam'ın kavminden değildi. Musa Aleyhisselam'ın şeriatına uymaya gerek yoktu. Çünkü Musa Aleyhisselam kendi kavmine peygamber olarak gönderildi. Biliyorsunuz bizim peygamberden önce her peygamber kendi kavmine gönderiliyordu. Bütün insanlara gönderilmiyordu. Fakat bizim peygamberimiz bütün insanlara gönderildi. Dolayısıyla Hıdır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın şeriatına uymaya ee, gerek yoktu. Çünkü onun kavminden değildi. Fakat bizim peygamberimiz bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla herkes bizim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyması farzdır ve vaciptir. Ve bunda icma vardır. Onuncu mesele kardeşler ve sonuncu mesele Muhammed ibn teala diyor ki el-i'radu an dini illahi teala la yeteallemuhu Vela yamalı bii kafir Allah'ın dininden yüz çevirmek, öğrenmemek ve amel etmek etmemekte e, bu köfürdür diyor Muhammed bin Abdullah, e, teala. Buradaki arap yüz çevirmekten kastı kardeşler e, itikadi yüz çevirmektir. Itikadi akadi kanıpta olan yani. Ne doğruluyor ne yalanlıyor. Peygamberi ne doğruluyor ne yalanlıyor. Ne seviyor ne sevmiyor Din hiç orunda değil. Ee, onun için hiçbir şey değildir. Bu insanı küfre götürür. Bu insanı ee, küfre küfre küfre götürür. Ancak ameli yarar yani amelden kalpten değil de ameli yüz çevirmek bu insanı küfre götürmez. Çünkü hadise geçtiği gibi e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde otururken sahabesiyle e, adamın bir tanesi gel, e, birkaç kişi geliyor. E, bir tanesi e, halakıya oturuyor. Peygamberin meclisine oturuyor. Ve peygamberi dinlemeye e, başlıyor. Diğeri de hiç oturmuyor. Geri gidiyor. Peygamber onun hakkında diyor ki, yarada, yarada Allah o yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. Demiyor ki o kâfir oldur falan hemen. Sırf bir amelden dolayı demiyor Peygamber sen kâfir oldun. Dolayısıyla burada anlaşılan buradaki yarad yüz çevirmek e, itikadi, akadi bir yüz çevirme. Dediğim gibi ne inanıyor ne inanmıyor. Ne tasdik ediyor, ne yalanlıyor. Ne seviyor, ne sevmiyor. Umrunda değil. Bu şey e, insanı e, küfür eder. E, bugünlük bu kadarla e, iktifa ediyorum. Vassallallah aleyhisselam Muhammed ve alihi Sorularınız varsa e, sorabilirsiniz. Bezogen und denkt daran, es vorne noch andere was Fragen und dazu kommt noch es ist schon halb zwölf, Mensch, du sollst ja bestimmt bis zwei Uhr hier. Wo oh, weißt du das? ich mal einfach so. Na, spannend. Ihr könnt eigentlich jetzt hier kommen, oder? <Gülüyor> es ist ja eine ja wenn man einen Propheten zum Beispiel beschimpft oder verunglimpft. Wir wissen, wenn man wieder in den Islam eintreten will, muss man sich erst vor von dem Koffer reinigen. için temizlememiz lazım. Und wir wissen ja auch, wenn man Taubel macht. ...und halt, ee, gegen eine Person gesündet ist die vierte Bedingung, dass man diese Person umfasserung bittet. Biz biliyoruz ki, többetmek için, bir kişi üzere konuştuk mu, o kişiden helallik istememiz lazım. ama es gilt in diesem Falle yani, ja wie kann Biz nasıl yine İslam'a gireceğiz? Bu konuda olmuyor. Yine nasıl İslam'a gireceğiz? Alakullal, demin dediğim gibi, bu kişi müslümansa ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü konuştuğundan dolayı, kötü konuşursa, bu kişi tevbeti dahi kabul olunmaz dedik. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem den helallik dileyemez. Çünkü vefat etti Peygamber. Peygamber. Bundan dolayı tövbesi kabul olunmuyor zaten. Fakat, Fakat bir kişi kafirse sonra da Müslüman olursa allah Teala bütün o günahlarını affediyor. allah Teala affediyor bütün o şeylerini. Evet, azıcıkı fırstan ben inan İslam diye mesele Müslümansa ve bu şeyi yaptıysa bir daha İslam İslam'a giremiyor mu? Girebiliyor evet. Tövbe ettiyse. Tövbesi sabitse Allah kendi arasında bu tövbesi kabul olunur. Ama benim kastettiğim tövbesi kabul olunmaz ben kastettiğim. İslam devletinde, kötü konuştuktan sonra, devlet reisi bunu yakalarsa, tövbe beyan etmeden önce yakalarsa, sonra yakalandıktan sonra ben tövbe ettim derse, o zaman kabul etmiyorlar. Belki de doğrudur tövbesinde. Ancak diyorlar ki bu seninle Allah arasında, fakat biz dünyada kabul etmiyoruz akzeptiert vielleicht aber das heißt in diesem Fall die vierte Bedingung von Tawb wird da wegfallen normal es gibt es muss vier Bedingungen erfüllen damit damit die Tawb vollständig ist weil wenn man eine Person findet gibt es vier Bedingungen die vierte ist ja dass die Person einfach Zeit hat Halallık yani diyor ki kabul olması için Helallik dilemek lazım burada nasıl peygamber yok bu mümkün olmadığından dolayı bu olamaz mümkün değil bu onun için Tevbe ettiğin zaman sadık olduğun zaman Allahü Teala bu tevbeyi kabul eder. ben de Allah O imkanın varsa o şartlar imkanın varsa. Feth o şartlar imkanın varsa. Ama imkanın yoksa Allahü Teala senin yüklemeyeceği yükü sana yüklemem. İslam ülkesi İslam ülkesi şey zaman yaptığı zaman zaman e, o zaman eee jeğrastatı e, bir İslam ülkesi ise öyle değil mi? Evet. Evet Ramza. İslam. İslam ülkesi ise evet. onu herkes yapamaz yani ki kimse kendi kafasına göre yapamaz. Onu devlet reisi yapar. Evet. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da peygamber emrediyordu. Adlar e, devlet reisiyle yapılır. Kimse kendi kafasına göre yaparsa, yaparsa o zaman <gülüyor> herkes birbirini öldürür. Bu <gülüyor> peygambere küfretti <gülüyor> değil. Yalan söyler. Herkes birbirini öldürür. Akhir, ve hemen gesagt by icmağına, deze ganz normalde med icmağlısı ausm islam austrit. Warum wird dann aber uns trots? Mümin gesagt, passt auf? Wenn ihr bei einem äh, Tekfir machen sollt, aber wenn er diese Sachen macht, die klaren, zum Beispiel, wenn wir auch mit ihm reden, nicht jetzt einfach, wir haben ja zum Beispiel vor, im ersten Teil mhm. geredet, wenn einer zum Beispiel Sajda macht vor mhm. dem Kabir, dann fragen wir erstmal, mhm. wenn er Dua machen macht, mhm. vielleicht macht er das zu Allah mhm. wieder, mhm. aber wenn er zu uns klar sagt, zu so einer Sache, zum Beispiel, äh, er geht zu diesem Zauberer und sagt, er, er weiß die Zukunft, solche Sachen, mhm. wirst du nur Allah weiß, mhm. dann ist er eigentlich mit Ijma kafir mhm. warum wird dann trotzdem gesagt, macht kein Tekfir? biz bir kişi mesela yani, icma ile küfürse niye biz daha tekfir edemiyoruz evet, evet. diyor. tamam? Biz dedik ki bu şey icma ile küfürdür dedik. <gülüyor> bu amel icma ile küfürdür <gülüyor> demek. <gülüyor> ama daha önceden bir kaydı daha getirdik. Ama bir şey küfür olabilir. olabilir. Fakat bu demek değil ki bu küfrü yapan herkes yani, kafir olacaktır. Yani yalnız erreg er zaten küfürsin ama die Person die das mi? Ich wenn das klar ist, wenn es auf jeden Fall yani ha, açıksa Allah Aşk. ve Resuluna küfür ediyorsa ve bu zaten ya. bilem bilmiyorum diyemez. Ya. Allah, ya. Allah ve Resuluna küfür. Khalas bu adam kafir ben olur. O şimdi... bu, bu apaçık bunu diyemez ki ben bilmiyordum ya. benim suyum Ancak ancak diyebilir ki aklım yerinde değildi. Ya. Ya. İçimde cin vardı. O başka mesele. Biz zaten ora şu an işlem. Ben daha kalkıp diyeyim sana ya o kişiye sen kafirsin? Aklı yerinde değilse diyemezsin. Ya ben de halüptesense be. Ben de Normalse. Ha, Allah şey derse ne nah, de, de, de, evet. de, de, Yani hemen kafir demeye de gerek yok. Uyarılsın. Bak bu şey <türü> küfürdür, şeydir kafir. Ama, yani. ama, <türücüler> ama bunu diyen insan dinden çıkar yani. Ne yaparsın? Bu kişinin arkasında namaz kılmasın. Ee, <türüc�ough> kafir muamelesi yaparsın. Bahanesiniz o bir Çünkü maalesef bu gibi şeyler çok oluyor. Şam bölgesinde. Ee, Suriye, Suriye bu gibi Nusayriler çok yapıyor. <gülüyor> hatta Allah Allah lanet ediyorlar, dine lanet ediyorlar. İngros Sonra diyor ben hatta biliyorlardı diyor ki ben bugün üç defa dinden çıktım diyorlar. Wieso weil er jetzt das gesagt hat in Bosnien z.B. ne? <gülüyor> benim da <gülüyor> akrabalar böyle dedi, Allah'ın üzerine. Ama hiç mi laf sular, zorunda <gülüyor> boğ, ne? Bir Allah'ın bir ismi olarak. yani. ben <gülüyor> de böyle devam edecek. Ben <gülüyor> gelmeyeceğim birader. Ben ama Allah. Ama diyor benim bu alışkanlığım, ben Allahı kastetmiyorum. Yani ilah diyormuş ya yani, neyse artık dillerine. <gülüyor> benim alışkanlığım da. Evet, Ana belki bilmeden diyorsa yani belki aklına varmadan bilmeden diyorsa o belki allahu Alem O belki başka de, bir konu, de, konu ne? olabilir. Bu fazla insan normal. <gülüyor> Ama bilerek diyorsa şey diyorsa Ama bu de, adam de. dinden çıkar yani. Kıt o İslam'ı. Zaten şeyde bakayım. <gülüyor> Kuma devrada. Kamu'nun istiyorsanız, Hayır, birden mi diyor? Evet, şimdi on dört tane sorum var, hepsini birden mi sorun? Başla, önce birden başla. Şimdi ben, ilk önce arkadaşlarımın sorduğu sorulardan başlayayım. Yani arkadaş soruyor ki, yani Müslüman bir ülkeye gittiğimizde. Yani yaklaşık iki sene falan, Bu ülkenin hükümdarına beyat etmek vacip midir? <Gülüyor> beyat etmekten kastı ne? Eğer devlet reisi Müslümansa buna itaat etmek evet. vaciptir. Farzdır. Müslümansa. Evet, Müslüman. Buna it, it, i, i, i, <Gülüyor> itaat etmek farzdır. Bunda ehl sünnetin <Gülüyor> icması vardır. İcmayı İbn-i Hacer i̇bn Hacer el-Askalani ve nevabi rahimullahu Teala naklediyor. Yani ziyarete gitse bile biat etmek Nam <gülüyor> ona <Okay>. itaat etmek <gülüyor> fark. <gülüyor> Başka bir arkadaş da şey soruyor. Şimdi arkadaşı varmış, beş vakit namazını kılıyor. İslam'ın şartlarını yerine getiriyor. Fakat Alman askeriyesinde çalışıyor. Bunu Buna selam vermem Doğru olur mu? Hatta bunu Müslüman görmez olur mu? Bu adam Müslümandır, ne? yani Alman askeriyesinde çalışsa dahi... Biz demin dedik ki, onlara yardım etmek mutlak olarak dinden çıkarmaz dedik. Hatıb-i Nebi Belta'nın kıssasını getirdik, Peygamber'in şeyini getirdik, onlara yardım et... Hatta Müslümanlara karşı savaşsa dahi, bu adam dinden dolayı savaşmadığı müddetçe bu adam dinden çıkmadı. Günahkar olur sadece. Başka bir soruyor. Darul İslam ne zaman olur? Ne? Darul İslam. Yani İslam. Darul İslam ne zaman olur? İlim arasında bu ihtilaflı bir konu. Fakat çoğu diyor ki, halk Müslümansa ve İslami şiallar orada varsa, mevcutsa ezan okunuyorsa cemaatler varsa e, e, o zaman o yer Müslüman devletidir diyorlar. Çünkü peygamber bir yere gitmeden önce ezan duyulduğu zaman e, oranın Müslüman olduğunu anlıyordu. Ezan varsa halk Müslüman. Bu yer Müslümandır. Yani şeriat olmasa bile. Şeriat olmasa da. Şimdi benim önemli bir sorum var. Şimdi Bizim cemaat içinde de bir soruldu. Bazı arkadaşlar, şimdi peygamberin bir hadisi var, Medine'ye gidip e, yağmur olmaksızın kusursuz namazlarını cem ediyor. E, Ab İbn-i Abbas'ın sorulduğunda bu diyor ki, e, e, ümmete zorluk olmasın diye yaptığını söylüyor. Şimdi bazı arkadaşlar bu yaz zamanında e, yaz kısa ol, vakti kısa olduğu için akşam ve yatsıyı kusursuz evlerinde öde ee, diğer taraftan da başka hadis var. Ee, Mu, e, Musa el-Eşari bir de i̇bn Ömer diyorlar ki e, namazları kusursuz cem etmek büyük günahlardandır diyor. Ha. Şimdi biz bu iki hadis nasıl ha. anlamadım? Birinci hadis e, e, Ebu Musa el-Eşari'nin hadisi dediğin gibi peygamber sebepsiz yere işte yağmur yokken sefer yokken cem etti. O hadise hakkında Tirmizi rahimehullah teala diyor ki bu hadisle ilim eyle amel etmedi diyorlar. hiçbir alim bu hadisi almadılar diyor. Tirmizi'nin suneninde. Hatta e, İbn Rajab rahimehullah teala e, El İlel isimli kitabı şerh ederken başlara doğru kırk tane hadis zikrediyor. İlim ehlinin amel etmediği hadisler. Var ama ilim ehli bununla amel etmemiş. Dolayısıyla biz Müslümanların yoluna uymak mecburiyetindeyiz. allah Teala diyor ki men يُشَاقِقِ الْرَسُولَ min بَعْدِ ma تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَ Kim hidayet geldikten sonra peygambere muhalefet ederse <gülüyor> Müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa onu gittiği yolda bırakırız ve ateşe atarız. Müminlerin yoluna bakmamız lazım. Müminler nasıl yapmış? Bakıyoruz ki ilim ehli bu hadisle amel etmemişler. O zaman bizde müminlere yoluna uyup o hadisle amel edilmemesi gerekir. Bu bir ikincisi. Hadiste zaten İbn Abbas diyor ki ümmetine meşakkat olmasın diye. Yani öyle sebepsiz yere değil. Demek ki bir meşakkat olduğu zaman cemedilebilir diyor. Öyle sebepsiz İbn Abbas açıklıyor zaten. Bir meşakkat olması lazım. Mesela akşam yatar as. Akşamla yatsı cemedilir mi edilmez mi? bu konuda ilim ehli, yani meşakkat mı değil mi ben bilmiyorum bu, bu konuyu. Onun büyük alimlere sorulması gerekir. Fakat şunu bil, asıl olan her vakit namazda, vaktinde kılınmasıdır. Çünkü bu apaçık, Kur'an ve sünnette geçen şeydir. Ama bu apaçık şeyi bir şüpheden dolayı ilim ehlinin amel etmediği bir hadisten dolayı bırakıp bu şüpheli şeye gitmek doğru değil yani. Onun için asıl olan her vakti Na, namazda kılmak. Ama sen işte e, e, dersen ki Aynen. ben nam, sab, nam, sab, sabah namazını da kaçırıyorum bundan dolayı. E, benim için çok çok zor oluyor falan. Bunu özel e, e, büyük alemlere sormak gerekir. Çünkü bu akşam yatsı arası bu büyük konu. Çünkü bu ümmeti ilgin, Buradaki Müslümanları ilgilendirin. Bunu ben veya başkası fetva vermesi doğru değil mi? Şeyh Fela sorulmuştu bu konuza. O da ki mesela sabah iş oldu mu saat sıfıra oluyor işe. Dedi ki o zaman cem edebilirsiniz çünkü bir sahaba getirdi altı ay cem etmiş dedi. Deliler söylemişti dedi mesela işin kalkamıyorsanız ya da sabah namazda büyük bir problemi olursa cem edip uyabilirsiniz. Nedir even? Yani ben bu konuyu zaten Şeyh Felah'da sorulmasının şey etmiyorum. Bu konuyu büyük yani leجنة daime gibi heyet kibar gibi bir leجنة bir şey ele alması daha hafta tamam azazı olsun yani Dann ähm, gelten wir selbst als Ketzer, mhm. ja. Äh, was wiederum dann uns besagt, ist dann deren Fleisch oder gelten sie uns dann als oder nicht? Also mit denen zu verkehren und sonstiges. Das Weil, bitte? Das Essen, das Fleisch, nicht nur das Essen, sondern allgemein was du das dann, also das Heiraten von ihnen, ja, das ist sehr erlaubt eigentlich, ja. so. Also die Frauen heiraten, dann auch natürlich deren Fleisch zu äh, essen das ist dann der umkehrschluss wenn sie doch als kafir äh ist yes. diyor, madem, äh, kafirler diyor nikahlayabilirse yemek etlerinden kestiği etlerinden yiyebilir yani ja. kafir olduğunda aslında bu olmaması lazım değil? yani kafir olduğun zaman onun e, e, hanımıyla evlenme diye bir kaydı yok ki Yazıyor mu Kur'an'da veya sünnette? Kafir olan herkesle evlenilmez diye. Es du mit egal wer Kafir ist weil sind dass nicht ihre heiraten darf, da nicht ihr Fleisch essen darf. Das bedeutet das nicht automatisch. Yani kafir olanla alışveriş de yapılıyor. Ona mit den Ungläubigen äh ticaret ama iyilik de yapılabiliyor. ama Yahudi ve Hristiyanlar allah Allahu Teala özel bir muamele yapmış. Çünkü onlar e, İslam'a diğer şeylerden biraz daha yakın. Allah'ın huzuruna so, en bestimmt vorangegehen, weil sie den Islam ne hazırlar so. okay. okay. O da e, işte ist, da, e, kesi yenilir, hanımları yenilebilir. Esintat und man ihre Frauen. Heiraten e, ve, cizye alınabilir onlardan. Das war von ihnen diese o vergi olarak cizye. Savaş anında, şey etmiyorsam, e, e, savaş anında e, dinlerine kalması, kendi dinlerini yaşayabilir ama İnsan para ödemenler. Yani. <gülüyor> o zaman ezinlebilir ki de eti yiyebilir. Kesiyorsa. Ama yapmıyorlarsa onu. Yapmıyorlarsa değil. Bir de şartları var tabi yani. E, e, esniyet, i̇ffetli yani. olması lazım. İffetli olması lazım yani erenful sein. wohl shoulder. ıı, neyse. hoş Yani ayetleri Tûl Sûresi'nin 28. 29. ayetine eee neyse, çelişki bu Çelişki olmaması lazım, değil mi? Anlamadım. Yani o, o ayeti söyle Tûl Sûresi'nden. Tûl Sûresi'nde şimdi verecekler, Yani bu Şimdi Antalyaş'ın dizi Maide suresinin 5. 6. ayetinde geçin Hristiyanlarla evlenme e ön koşulu bunun e şeysini e e Tövbe suresinin 28-29. ayetinde çelişki olmaması lazım. Yani Allah'a ve Resulü'ne ithaf cizye ayet içinde ayet hakkında Yani cizye ödemeyenler evlenebilir mi öyle mi? Evet ama cizye cushi... vermeyenlerle evlenebilir mi? Yok öyle bir şart yok. <gülüyor> Hristiyan Yahudi ile mutlak olarak evlendiler. Ancak dediğim gibi e, e, iffetli olmak şartı değil. Man darf etmiyor Başka. Hristiyan kadınlar evlenir. Onlar sadece evlenirler. <gülüyor> Diğerleri de evlenirler. <gülüyor> Diğerleri de evlenirler. <gülüyor> Diğerleri Yok, İbn-i Ömer radiyallahu te'ala caiz vermiyor misal buradan. Ömer, seht als erlaubt Ama sahabenin çoğu caiz vermiyor. Belki burada kötülüğe yol açtığından dolayı caiz olmayabilir. Yoksa kendisi caiz olmadığından dolayı değil. Vielleicht ja, vielleicht nicht, weil eine, nicht weil es auf ein, aufgrund an sich verboten ist äh, nicht erlaubt ist sondern weil es vielleicht zu so einer Sünde dem Weg aufbereitet oder zu so einer schlechten Sache. Ein anderes Mal, die Kinder dann auch zum Geben. Ich da gibt Ich habe jetzt mehr. Ja, das ist ja, Zauber, jetzt. Zaubershows, ja? Zauber-Shows. Genau, wir, wir wissen ganz genau, Zauber-Shows sind Zauber-Shows. Tricks. Das. das sind Tricks, ja? Wenn man so eine Veranstaltung dann besucht und man ist nicht sicher, das sind nur Tricks, da wird... Äh, Tricks du meinst, der Kopf fällt, so? Ja, richtig, ja, ja. zum Beispiel. Ob, ja, das doch, dann, doch, ja. ob das, wenn man wenn man da hingeht, ob das jetzt auch oder Haram ist? Schade, aber Haram. Wir haben ja alles, und wir haben so viele Sachen gemacht kartlarla bir şey yapıyor, şöyle. Böyle. Şu kapıdan giriyor, oradan çıkıyor. Bunlar sihir. <gülüyor> Ve bunları izlemek caiz değil. <gülüyor> Çünkü adamın senin anlattığın göre Bu kapıdan girip oradan çıkıyorsa yes. e, bu kesin sihir var. Çünkü bu... E, Başka türlü olamaz. <gülüyor> İnsan İnsan ne kadar, daraus, also sahen, ne dann ne ne kadar yap. antrenman yapsa da bu kapıdan girip hemen öbür evet. kapıdan çıkamaz. Yeah, <gülüyor> ama yeah. ama kartın içsine Mesela adam mesela ben sana söyleyeyim hmm. adam. Ateşin üstünde yürüyor. Veya ağzında ateş yiyor. İnsan yüz sene antrenman yapsa ateşin üstünde yürü yürüyebilir mi? Yine yürüyemez. Veya gözüne bir şeyler batırıyor. İnsan yüz sene gözüne antrenman yapsa göz antrenman olmaz. Yine girer bir şey. Ama kartlarla böyle... Ama bu kartlarla böyle... Wird, das Bunun katındaki şeyler <gülüyor> yani gerçekten yani siyelan olmayan hani bir şeyler yapıyor. <gülüyor> acayip gözüküyor. <bir>, sadece hareketleriyle <gülüyor> hızlı hareket ediyor. <ettiğiniz gülüyor> hızlı ya da mesela tak, bağlanıyor er, sonra çözüyor kendisini. Bunu gösterdiler. <gülüyor> <ben>. Tamam aman <gülüyor> şimdi tam gerçekten cinlerle çalışmıyorsa bana şey diyorsa. O kit yok ama bu insanlar genellikle jenerler çalıyor allgemeinheit machen die das mit und darf man selber zum beispiel so kindern kartenfix zeigen oder zählt das hileler böyle bir şeyleri gösterelim yoksa bu aldatmaya giriyor mu yani yapılmaması lazım çünkü sigeri sigermiş sihir, gibi gösteriyor ona aldatıyorsun senin o şeyler senin sahip şeyler sonra bu müellim caiz olduğunu biliyor da seyirler sirket yapmakın. Yapılma. Hatta ilmi ehli sirk izlemeyi falan bu gibi şeyleri yapılan sirkleri caiz görmüyor. Also, die Leute, die <gülüyor> <dass man z>. Der, der hat ja eine Quelle erwähnt mhm. wo es Echtheit gibt ne? zum mhm. Beispiel bei Namaz man mhm. eine Gruppe von Gelehrten mhm. sagt mhm. Kuffar eine Sache mhm. nicht gefunden mhm. und er hat gesagt das ein schon ein Hinderungsgrund mhm. wo es die Echtheit gibt dass man über Text über diese Leute spricht ja. aber diese eine Gruppe von den Gelehrten mhm. die ja diese Meinung haben dass mhm. der Kerl ist zum Beispiel bei einer großen Schiff macht mhm. aus auch aus Jeddah zum mhm. eben mhm. nur die machen ja letztendlich mhm. Textiert Und die wissen ja, es gibt diesen Echtelatsa, dass die anderen sagen, oder äh, du? Ja, zum Beispiel bei mhm. sagen die, oder zum Beispiel bei Gebet, die einen sagen, wenn ich bete, ist Kefir. Mhm. es Kefir. Und, ich Zeit Zeit getötet und diese andere Gruppe, die wissen, mhm. es gibt die andere Gruppe, die sagen, der ist kein Kefir. Mhm. Und eigentlich ist das ja, die Qayda ist und trotzdem angetötet. Ja, und trotzdem macht die eine Gruppe textiv, obwohl diese Kaida gibt. Und die wissen, es gibt die andere Gruppe, und die wissen, es gibt diese Kaida. Şimdi nasıl olur bir, bir grup alimler diyor ki namaz kılmayan e, kafirdir. Ne? O grup ka, e, alimler nasıl o kişiye tekfir eder? Onlar biliyor ki ihtilaf olduğuna bu konuda. Nasıl derler o kişi kafirdir? Kayda biliyor. Ne? Bu konuda Şeyhül Teymin teala e, bir şey getiriyor, bir Mesele getiriyor. Diyor ki eğer bir fetva bir ülkede bir yerde yayılmışsa hep bu fetva veriliyorsa ve herkes biliyorsa ha halen äh, mesela diyor ki Arabistan'da namaz kılmanın küfür olduğu yayılmış belli. Halen äh, kılmıyorsa o zaman tayin edilebilir diyor. Also, sagt, in Land, wo das verbreitet, Fetra, die Leute wissen im ganzen Land dass er der, ein Ungläubiger ist. Dass er in, diesem, in dieser äh, Sache kann man eine Person, also kann man das machen. Yani onun için mesela Suudi Arabistan'da fetvalar veriyorlar, diyorlar kim namaz kılmazsa namazı kılınmaz, cenaze namazı kılınmaz, Müslümanların yerine e, gömülmesi diye şey diyorlar. Çünkü orada zaten sadece bir, bir fetva var, o da namaz kılmayanın küpürü oldu ayrıca. Öldürün anlayın sana diyorsun, namaz kılmıyor ya adamı yakalarlarsa ve halen adam ısrar ederse ben kılmayacağım. Önce evet. hemen öldürmüyorlar. Ya beni uh, aynı und so der weil ich will nicht, bin ich töten die nicht direkt. Ah gemi den 3 Bilmiyorum tam kadar kadar. Ama ben hiç duymadım yani. Sonra sonra. Herobiz sonran Ya Es şuna da söyleniyor ki, es gibt da das ki, nicht mit dem söyleniyor das evet. ki, es şuna da söyleniyor ki, es şuna da söyleniyor ki, es şuna da söyleniyor ki, es şuna da söyleniyor ki, es şuna da da söyleniyor ki, es şuna da söyleniyor ki, es şuna da es şuna da söyleniyor es şuna da ki, ki, es şuna da söyleniyor ki, ki, Tabi, tamam. ana Muhammed bin e, İbrahim bu, e, şöyle büyük küfür görüyor. Diyor bütün kanunları değiştirirsen. Hiçbir kanun bırakmasın. Hep bizim Also alle Gesetze nimst abänderst von Gesetz von e, Şeriat'e. Wie absolut kann? Misalet ist das gar nicht so wie sie behaupten, behaupten auch iki, iki, anders. I, ik, sagt, i̇kincisi Şeyh an, Muhammed bin İbrahim Şeyh bin Baz'ın hocası. Yeah. İkincisi okay. Şeyh bin Baz diyor ki Muhammed bin İbrahim Başka bir sözü var diyor küçük küfür kabul ettiğine dair. Fetvasında Şeyh bin Baz bunu zikrediyor. Üçüncüsü Muhammed bin İbrahim Rah rahimehullah Teala derse daim masum değil. Zekeriya. Hata da. yapabilir. Ben di nokta ana Şeyh Baz diyor ki Muhammed bin İbrahim'in başka bir sözü var. Küçük <gülüyor> ee, küfür olduğuna dair. Büyük mü diyor mu? Yani başka mı bir şey diyor? Küçük küfür yani. Başka bir sözü de var diyor. Also anders über <gülüyor> diese Sache sagt Baz yani. yok. Çünkü bak Muhammed İbrahim diyor ki bütün kanunları değiştirirse. Sonra diyor çünkü bu küfür olduğundan dolayı demiyor. Diyor ki bu şeye delalettir diyor. delildir diyor işte bu kendi kanunu Allah'ın kanunundan daha eftaldır. Olduğundan dolayı böyle yapıyor Yoksa bir insan böyle yapmaz diyor. Yine eftaliyete getiriyor. Also er sagt, das hat nichts damit zu tun, das, also er sagt, das bedeutet schon, wenn jemand die ganze dieses abschafft, dass er daran glaubt, dass das äh, seine Gesetze besser sind. Okay. Okay. Das ist ein Hindeutung, stimmt nicht Wenn man nur ein Mal eine geht, dann kann man nur ein Mal nachher gehen, dann kann man nur ein Mal nachher dann nur Yine de yani böyle yapmak bundan dolayı teksir etmek doğru olmaz. Ama Ve Muhammed İbrahim demiyor ki devlet reisleri kâfir. Muhammed bunu diye Muhammed İbrahim hiçbir zaman Müslüman devlet reislerini teksir etmemiştir. Çünkü biliyor ki iktisatlı konularda tekfir edilmez. Vallahi Çünkü vallahi ki küfür olsa dahi. Bütün kanunları değiştirmekle küfür olsa bu değiştirmek, bütün kanunları değiştirmekle bir kanunla değiştirmenin arasında fark olmaz. Çünkü bir insan bir şey küfürse, ister bir defa yapsın, ister bin defa yapsın. Fark etmez yine kafir olur. Bir şey bir şey değiştirmekle. Bir şey Das ist gleiche, wenn du eine Sache, eine Sünde 100 Mal machst, ist es das nicht schlimmer? Da, da, es gibt aber Gelehrte, die sagen, wenn es mehr als die Hälfte ist, dann ist er Käthe, wenn es weniger als die Hälfte ist, dann ist er nicht Käthe. O diymiş ki fazla diymiş yarısı değiştilirse, yaradan fazla değiştilirse kâfirdir, yaradan az bu, bu bu söz hakkında delil yok, delil yok. Çünkü İbn Abbas diyor ki mutlak olarak küçük küçük şirk küçük Küfür diyor. kleine Aber die Gelehrten gibt es trotzdem, so, die sagen, aber die haben keinen Beweis, ne? Bu alemler yine de varmış, bunu diyen, öyle mi diyor? Yani Doğru mu bunu? Bazı, bazı alimler var. Eski Ama bazılar diyor ki, tüm şeyi değiştirirsen diyor. Tüm şeyi değiştirirsin diyor. Ama bunlar, e, Muhammed i̇bn İbrahim'i getiriyorlar. Muhammed İbrahim yani. Ondan sonra yani hiç ma maruf alimlerden diyen yok yani. Eski, bizim bildiğimiz Binbaz, Otemin Albani hepsi Teymin, küçük küfür Albani. diyor. Ve demin de dediğim gibi zaten ondan önce İbn Abdülber icmayı naklediyor. i̇bn von Teymiye, İbn Kayyim. İbn İbn ne Nasıl olur takfiriler bunlara nispet ediyor kendilerini. Bunların kitaplarını okumuyorlar mı? Evet ya. Okumuyorlar. Ya bilmiyorlar. el isiniz veyahut da hevalarına uyuyorlar. yani <gülüyor> Çünkü birçoğu İbn Teymiye'nin bir eee bir sözünü alıyor. Yani açık olmayan, yani kapalı sözünü alıyor. O <gülüyor> taraftan neyimdir? <on> 10 tane <gülüyor> aptal <açık> şeylerini bırakıyorlar. Sachen <gülüyor> lassen ve bu insanlar zaten çoğu cahil insanlar. <gülüyor> Kendilerinin yazdığı kitapları okuyorlar ama gerçek doğru mudur değil midir bakmıyorlar. Zaten Arapçalarda yok çoğun. Arapçalarda bir <gülüyor> iki üç küçük sorum. Birincisi İslam devletinin bir tanelerinin sistemi var. hani Halk mı seçiyor ya da... Yani İslam devletinde hük, hük, yani hakim nasıl seçilir? Üç şeyde seçilir. Bir, ya ehlül halli vel dediğimiz o devletin alimleri e, yüksek mertebede olan akıllı insanlar seçer. E, e, ve da... Ebu Bekir radıyallahu seçtikleri gibi veya o da devlet devlet reisi olmadan önce kendisi seçer. De, de, de, Abu bu, Bekir, Ömer seçtiği gibi. Abubakir, Omar, hmm. Bu kişiyle seçilir. <gülüyor> Yok, bütün hak, ancak bir insan baş kaldırsa, Abu kılıçla ve devleti ele geçirirse, o, devleti ele geçirdikten sonra bu kişi yine itaat etmek farz olur. <gülüyor> Bunda da icma <içmağı> var. Çünkü hmm. arkadaş dedi, hani bu Alman demokrasisiyle mesela ona benzer gibi. Yani... yok şimdi ilim ben dediğim ilim ehli şöyle seçer elül halli hakt yani bumetin alimleri ve zekalı insanlar seçer mertebeleri yüksek olanlar Yoksa önüne gelen seçmez. önüne gelen buradaki insan önüne insanların çoğu ahmaktır yani sen ona bir biraz para verseni seçer bundan dolayı da zaten özellikle seçimlerde partiler kadınları kandırmak için çünkü onlar çabuk kandırılıyor kadınları, kadınları kandırmak için onlara şeyler çok yapıyorlar. Bundan dolayı çoğu zaman kadınlara önem veriyorlar. Hatta deniliyor ki çoğu devletlerde devlet reislerinin bir şeyi hükümü kazanması oylamayı kazanması kadınlardan dolayı oluyor diyoruz. Şu an şapkamda sekiyor Mesela bir um, banka gibi bir yer var. Oradan 5 bin lira borç alıyor mesela. Ondan sonra ikisine sonra 6 bin lirayı geri alıyor Faiz bak Bu faiz değil mi? Evet. Bahram üç ayla. Yağmur. Aslında bu alışverişle ilgili meseleleri ben yarın e, zikredeceğim. Tamam. Ama yani borç nasıl... Faizsiz bir yerden borç alman lazım. Almak istiyorsan. Yani birisine soruyorum, para veriyor, aynısını geri veriyor. Öyle yani. Ha, öyle, aynı. Ziyade yapamayın. Çünkü borcun her ziyadesi faizdir, icmayla. Velev ki bir ziyade bir öre olsun dahi. Velev ki bir hediye olsa dahi. In all daha wenn die Inflationsrate, ne? Zum Beispiel, er kann das nicht zurückzahlen. Jetzt 1000 Euro und er gibt das in 20 Jahren 1000 Euro, aber in 20 Jahren ist eigentlich 10.000 Euro wie, Euro. Weißt, mhm. mhm. was, wie yani 10 ki, 1000 Euro. Was ich äh, meine? Ja, ne? Diyorum ki müseler ben bin öre aldim zaman ve on sene sonra diyeceğim zaman o bin örenin şey. 10 yıl diyor, ja. Äh, ja. değil mi? O ja. zaman. Ja. Ja. Bu konu hakkında ilimehli konuştu. Şu üç äh, ja. görüşü var bu konu hakkında. Şu alim. Heyet gibi aralı âlem gibi aynesini vermen lazım diyorlar. şey düse dahi. Bazıları diyor ki, e bu Yusuf gibi Hanefilerden kıymetini vermen lazım diyor. <gülüyor> Bazılar da diyor ki, eğer e, fark çoksa o zaman aynısını vermen lazım. Fark azsa ve pardon, fark çoksa kıymetini vermen lazım. Veya fark azsa aynısını vermen lazım diyorlar. Bir küçük soruda. Mesela kamera, dijital kamera, telefon falan ondan bir resim çek, çekilir mesela. Hı. Resim kondansatörler istilahı Nasıl fotosu. Um, çek Mesela resmi çektin bilgisayara koydun duvarından atmak yok ya da hani, kağıda basmak yok. Bu da o resim konusuna giriyor mu ya da? Bu konu hakkında ilim ehlinin iki görüşü var fakat bana soracak olursan yani Şeyh Hüseyin bunu caiz görüyor. İnşallah Şef bu retme girmez. Haram diyemem. Ama en kaçınmak e şey, kaçınma taraftan. Hı. Ama haram diyemem, başka bir resim çekildi, bilgisayar konuda duruyoruz. İnşallah bir şey olmaz. Ama asmak doğru değil. Ama eben Uslamin das gesagt, für einen Nutzen, z.B. wenn wird und da man muss den Person bir fayda olduğunda... Yok, fayda olan herkes caiz görüyor. Ah, ok. Die Tekfirin neben Surah anisa. Ayat 60 dafür als Beweis, wenn man vor ein Gericht geht in Deutschland, dass das in der Nawak al-Islam ist. Was sagen Weil wir dazu? Weil es zum Tahu... Genau. Was sagen wir dazu? Ist das ein Beweis er, dafür er, oder war er, damit äh, äh, äh, zu den... den, den, äh, den Ayat 60? Ayat ja. 60. Hat jemand auch ja. das? Ayat dennegetschir? Ich ja. kann ja nicht auswählen. Ich werde zum Tahu... Kennst du mal auswählen? der Tarot richten lässt geht darum dass du guckum beim tarot zus ja ist <türk> ve yuridu şeytanu en yubillahu ba'idan tala alahum ba'idan tala alam ba'idan ala ben bu şüpheyi yarın inşallah zikredeceğim konu üzerinde fakat umuman şey يريدون الى مهل diyor ki burada bir sefer başka ayet Allahu Teala diyor ki e fe ra'eytem en hawa <gülüyor> hevatını ilah yapanı gördün mü? Yani gü bu, bu ayet günah işleyenler hakkında. <gülüyor> hevatını ilah yaptığını gördün mü? <gülüyor> yani bundan diye diyebilir miyiz? Her hevatını ilah yapan kafir oldu diyebilir miyiz? <gülüyor> o zaman her günahkar kâfir olmuş olur. Çünkü her günah işleyen Weil jeder, der eine Sünde macht, der hat seinen Verlust äh, als Gott. Also können wir die nicht offensichtliche Bedeutung ja. nehmen. Bu ayet yok bu ayet ilat her olacak yok. auch keine Regel, die sagt, dass jeder Tahud. Ja. Ja. Muhammad bin Abdulah, Taala, Riba, diyor. jemand, der Sünde nimmt, dass ein Tahud durarız seni döre ruseni yede geçiyor. her tagut kafir dediği bir şey yok esas ki nişsiz zaka İkincisi yuriduna <gülüyor> en e, hük, istiyorlar. Sonra ayetit vekad umiru en yekfurubi. Onlar küfretmekle emrolundular. Demek ki buradan anlaşılıyor ki bunlar küfretmediler içlerinden o şeyi istiyorlar işlerinden bunu caiz olduğunu görüyorlar. Yani ayetle Kaldı ki bu bu ayet inme sebebi sahabeden bir tanesi ee, su ee, iki sahabe e, tarlasını sularken Sahabenin bir tanesi e, suyu kesiyor. Sonra peygambere şikayet ediyorlar. Peygamber de diyor ki şu kadar şehit ondan sonra bırak diyor. O sahabede kızıyor. Diyor ki amcanın oğlu olduğundan dolayı mı sen bunu yaptın diyor. Bundan dolayı peygamber kızıyor. Diyor ki şimdi Allah'ın hükmüyle hükmeteceğim e, buraya ne kadar şuraya kadar diyor ondan sonra bırak diyor. Ona demesine rağmen, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kafir ilan etmiyor. Yeniden müslüman ol demiyor. Bu ayetin inme sebebi de budur. Also ayet wurde heratgesandt, weil zwei Leute einen äh, hatten. Und der eine hat das Wasser gestoppt. Und der andere hat sich beschwert. Und als der Prophet sallallahu aleyhi ve sellem geurteilt hat, hat er gesagt, machst du dieses Urteil, weil das der Sohn deines Onkels <gülüyor> ist. Und äh, öyle amcan oldu değil mi sonra Bir tanesi de Peygamberin ja. amcası oldu. Ja. Amcası öyle mi? dedim. Ondan sonra ne oluyor? O öyle dedikten sonra peygamber ne diyordu? Peygamber kızıyor. Bundan böyle de profet ve diyor ki evet. şimdi gerçek Allah'ın hükmüyle hükmedecek." Yesverişmit Allah? Daha önceden yani ben sana Öyle düşünmeyesin diye biraz kolaylıktan hükümleşti. Şimdi gerçek Allah'ın demil hükmetti. Laisha so, denk, de de. so de. eine leichtere işte buraya kadar uh, sula ondan sonra bırak diyor. Zaten bu mesele bizim Ara bu şahit peygamber onu şehit miyor yani tekfir etmiyor. O de Şimdi Wie soll ich, so ich nicht. Müssen die Leute für dich verbinden? Ja, nicht die, die die Form zusammengefasst haben. Ach, ist schaue schon mal bei uns vorbei. Wer sich die wirkart, wirkart. lustig macht, ne? Wer sich die im Fernsehen gucken zum Beispiel manchmal kommt, ja? Du bist ganz alleine, du ja. weißt mal ja. was.